Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve sallallahu te'ala ala seyyidil mursalil muhammedin ve alâliye ve sahbihi ecma'in. Kavadül Haka'at dersinde Allah-u Teala'nın ef'al ilahyesiyle ilgili kaldığımız ibaretten devam ediyoruz. Allah-u Teala'nın fiilleri, yaptığı işleri anlatıyor. Bu bölümde onlardan bahsetti. Allah-u Teala'nın E buyuruyor ki kaldığımız yerde ennehul mutafaddilu bil halqi vel iktira'i vet taklifi la an wujub vel mutatabilu bil inam vel islah la an lujub falu'l fadr vel ihsan vel ni'metu vel imtinah bil halkı neyi lütfeden fazilet yani lütuf kerem, iyilik, ihsan da bulunandır. Neyi ihsan etti? Neyi lütfetti? Bil halkı yaratmayı yoktan var etmekle ne yaptı? Mahlukatına lütufta bulundu. Genel manada halk, genel manada mutlak manada var edilmek dahane ile ve ictirai ictira ictira da eee geçmişte bir örneği bulunmaksızın özel bir yaratışla yarat maksûdetiyle yarattıkları şeylere lütufta bulundu. Şimdi mesela ben yok idim, sen yok idin. Hepimizin babamızın sulhunda annemiz rahminde oluşmasından evvelki dönemde E, ...ham maddelerimiz bile e, ortada yokken, ne yaptı bize? Lütfederek ederek bizi yarattı. وَاَنَّهُ شُبَسَ اللّٰهُ الْمُتَفَضِّلُۜ Lütuf sahibidir, iyilik yapmıştır. Neyle? Bir halkı yaratmakla. şey yaratmakla bize lütuf yaptı, iyilik yaptı. Yokluk adem. Adem de yani yokken insanı kendinden de haberin yok. Köklerden yerlerden haberin yok. Hiçbir şeyden haberin yok. Ve tabii bu durumda... bir zevk almanda söz konusu değil. Bir acı çekmen de söz konusu değil. Ama bizi yarattıktan sonra bak biz ne kadar nimetler gördük ve görüyoruz. Bu kadar efendim zevkler tadıyoruz. Efendim nimetlere gark olmuş durumdayız. Tabi ahirette de devam edecek şekilde İslam'ı yaşarsak bu nimet tamamlanmış olur. Yoksa Nimet külfete döner, azaba döner, bela döner, işte ya kültü, turaba, hayvanların toprak olduğunu gören e, insanın, kafirin mahşerde keşke ben de toprak olaydım. Yani hayvan olaydım da dünyada şimdi burada mesul mükellef olmadığımdan burada toprak oldum hayvanlar gibi de hiç olmasa cehenneme gitmezdim demek e, durumunda kalmak, Allah muhafaza buyursun, o yaradıldığına pişman olur. Ama Allah-u Teala ne yaptı? Bize lütufta bulundu, bilhalgı yaratarak yani mutlak manada bizi yarattı, var etti. Var ettiklerin içerisinde tabi, canlı var, cansız var, ondan sonra her çeşit var. Bütün yaratıklar buraya dahil. Vel -ihtira, i̇htira da misalsiz, yani bir örneğe bakmadan, bir geçmiş olmadan insan türünü yaratırken, cinsini yaratırken onun gerisinde insana benzeyen bir mahluku yoktu mesela. ...cinleri cinlerin cinleri, mümasil bir mahluk yoktu hepsini... ...efendim bir örneğe bakarak değil... ...bir projeyi efendim göz önünde bulundurarak keşmişe yönelik bir başkasının yaptığı haşa... ...şuna benzersem, şunu gibi yapsam haşa... ...böyle bir şey yok. Kendinden başka zaten yaratan yok da. Yarattıklarını da mesela şimdi insan fertlerini baz alırsak da... ...fertlerde de eşsiz bir yaratış var. Çünkü neden? İşte benim parmak izim seninkine tutmuyor. Sekiz milyar insan var hiçbirinin parmak izi birbirini tutmuyor. Ne bileyim kaşının gözünün yani herkes de aynı kaş göz kirpik alın burun dudak efendim işte çene falan kulak. Yani bir, bir yüz itibariyle konuşuyorum bütün vücudu zaten detaya giremeyiz de. Şu görünüşte yani herkesin gözüne batan en şey yeri pariz yeri yüz. E Şuradan nasıl bir şey yapmış ki kurban olduğum bir halk ve iktira? Buna abim halk mutlak manada yokluktan varla çıkartmasınız. Ama ihtira, e, bir geride bir örneğe bakılmaksızın efendim eşi benzeri yok yani. Her insan kendi nevi şahsına e, münhasır veya da e, ferdi şahsına münhasır diyelim yani. Ne demek e, kendi özel birey olarak e, hiç bir şey benzemiyor. E tamam, gözü olmakta, kulağı olmakta, e, efendim, burnu, dudağı olmakta, çenesi olmakta müşterek oluyorsun ama dizilim olarak, tasarım olarak e, efendim, bu kadar insan birbirinden farklı ya. Robot şeyini, resmini çiziyorlar, işte eşkalini belirliyorlar bilmem ne. Herkes birbirinden farklı. Bu nasıl bir şeydir? Onun için allah Teala bunları lütfederek, bize iyilikte bulunarak, yani ne demek? Borçlu değil. ...mutefaddil o demek. Yani mecbur değil. Evet, mutlak manada yaratır. Ondan sonra özel manada yaratır. Ee, sana kendine mahsus özellikler vermiştir. Efendim, e, dolayısıyla... allah Teala'nın bu mahlukatı yaratması... ...dolayısıyla biz de içindeyiz. Bizi icat etmesi, var etmesi ona vacip değildi. O, ona hiçbir şey vacip olmaz. O hiçbir şeye mecbur bırakılamaz. E kim mecbur bırakacak? Ondan sonra e, lütfetmiş yaratmak ile icat etmek ile davet teklifi mükellef tutmak ile e, mükellef tutmak. E, bu, bu da tabi ayrı bir nimet. Mükellef olman için e, akıllı olman lazım. akılsız mükellef değil. Ondan sonra e, peygambere kavuşmuş olman lazım. E, efendim kitap e, gönderilmiş olması lazım. Yani şeriat hükümlerinin sana beyan etmesi lazım. E, bunlar hep nimet. allah Teala kullarını e, efendim e, mükellef tutmakla da onlara nimette bulunmuş oluyor. Yani seni emrine, nehyine, muhatap, emirlerine ve yasaklarına muhatap o, olmaya ehil olarak yaratması. Teklif, mükellef tutmak. Mükellef ne demek? Yükümlü, sorumlu, mesul. E ben şimdi yükümlü müyüm Allah'ın bazı emirleri ve ile diyelim mesela? Ha, sağlığım yerim dedi, Ramazan orucu e, tutamıyorum mesela. Ayrı bir şey. E, öbüründe başka bir şey. Mal yok, fakirdir, nisabı yok. Zekata tabi değil, ha, ayrı bir şey. Ama insan olarak bize akıl vermiş olması, Peygamber göndermiş olması, kitap indirmiş olması münasebetiyle bize bize mükellefiyetle de ne yaptı? Niye lütufta bulundu Seni akıl akıllı yapmak zorunda değildi ki. Deli de olabilirdin, mükellef olmazdın o zaman. Zaten cansız yapardı, taş olurdun, kaya olurdun. Zaten mükellef olmazdın. E canlı olanların da çoğu mükellef. Hayvan ol, hayvan da canlı. Balıklar, efendim, kuşlar, herkes canlı. Her şey canlı. Yani Her şey derken dolu canlı var insan dışında. E ama mükellef midir? Allah'ın emriyle yasayla, Kur'an'da bir ayetler onlara inmiş midir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir emir buyurmuş mudur? Yok. Mükellef değil. Dolayısıyla yaratmakla da lütufta bulunduğu, eşsiz yaratışla da tasarımla da ikramda bulunduğu, Ondan sonra e, mükellef tutmakla da yani mükellef tutmaya ehil yapmakla. çok akıl vererek, peygamber göndererek, kitap indirerek bu da onun e, lütfü kenemidir. Sen e, allah Teala sana namaz kıl diye emrediyorsa, evvela iman et diye emrediyorsa, İslam'a gir diye emrediyorsa, ondan sonra namaz, oruç, had, cekat vs. Emirler yöneltiyorsa, İslam şartlarını daha sonra işte sana haramlar tanetmiş, mekruhlar tanetmiş de i̇şte bunlar yasaktır işte, faiz yeme yalan deme zina yapma işte akıtsız nikahsız evet ilişkilere de bulunma işte efendim, uyuşturucu kullanma aklını Kaybettirecek şeyler içme, yeme mesela neyse e, bu dünya kadar e, haramlarla bizi mükellef tutmuş yani, yasaklar belirlemiş, onlardan sakınmakla e buna bizi ehil yapması. Büyük bir lütuftur. lütufdur öbür türlü, e, Seni cennet kazanman, e, ahirete sonsuz nimetlere kavuşman diye bir şey düşünlemez Çünkü mükellef olmayan cennete giremez ki. En fazla hayvanlar gibi toprak olur. E, toprak olmak yine e, aslındaki ademe rücu etmek, yani yokluğa dön, dönmek demektir. Yok, yokluk şeyine döndükten sonra e, zaten yokluk bütün şeylerin noksanlıkların yuvasıdır. Varlık, vücut, varlık alemi de Bütün hayırların, kemallerin, hüsünlerin, cemallerin, yani güzelliklerin, olgunlukların, e, menba kaynağı var, var olmak değil mi? Dolayısıyla e, mükellef olmayınca e, yar ahirette de en fazla deliler birbirinden e, kulakları varsa yani kulakları derken mükellef olmama asla demiyorum. İşte o ona vurmuş, o onu kırmış, o onu dövüş falan. Hayvanlar gibi onlarda maşaride diyen birbirinden kısas yaparlar. İşte benim onun ona Vurduğu kadar ona vurur falan. Ama ondan sonra cennet cehennem söz konusu değil. Ya e tamam cehenneme girmemeleri büyük bir e, efendim kazanım. Ama şimdi cennet gibi büyük bir nimet sonsuz bir hayat, ebedi bir zevk ve lezzet kaçırılmış oluyor. Neden? E mükellef olmadığından. Onun için biz mükellefsek Yani niye mükellefiz böyle ya işte böyle emirler, yasaklar, helallar, haramlar diyeceğin yerde bu emir ve yasaklara muhatap olmasaydım bunlara ehil ve E, layık olmasaydım Allah-u Teala bana emri nehi teveccüh etmeyecekti, yönelmeyecekti Kitap peygamberi, benimle ilgili olmayacaktı. O zaman da ben cennet yüzü görmeyecektim. Ama şimdi öyle mi? Cennete kazanma ebedi, sonsuz hayatladı. bir kere kazandı zaten sonsuz hayat var. Diz boyun imek. E böyle bir zevk, böyle bir lezzet, ebedi bir hayat kazanma e, neye bağlı? Mükellef tutulmaya bağlı. Tabii ki baştan yaratılmış olmaya bağlı tabii yaratılmamış olan söz konusu değil ama yaratılmak yetmiyor ki. Canlı olmak da yetmiyor. İnsan olmak da yetmiyor. Çünkü insan sana akılsızsın. Ve fetret elindese mesela. Yani dolayısıyla seni emir ve yasaklara mükellef tutmakla da sana ne yapmış oluyor? Bize ne yapmış oldu? Lütuf da bulmuş oldu. Ama bütün bunları yaparken ona bir şey vacip miydi? Mecbur mu bunlar bunları yapma? Laun <gülüyor> vücub. Asla bunları, yapmaya, bunları yap, yapması vücuttan dolayı değil. Vücut ne demek? Bir şeyden dolayı bir şeyin ona vacip olmasından onun bunu yapmakta mecbur duruma düşmesinden zorunlu olmasından dolayı değil. Ya Fazıl Kerem ile dilediğini, dilediklerini yarattı, dilediklerine hayat verdi, dilediklerine akıl verdi, dilediklerine. E, bu, bu onun kendi bileceğiyiz. Lütuf Kerem ona aittir. Biz bunu e, istikakımız yok. Biz bunu hak etmiş değiliz. Ben yani E, yaratılmayı, e, Allah neyle da, dayatacağım yani illa beni yaratacaksın diye nasıl yara, dayatacağım bilecektim ki mesela. Ondan sonra yok beni, efendim, e, taş, e, odun yapma da beni işte canlı yap. Yok ondan sonra canlı yapıyorsanız, canlılar içinde beni bir tabi tutarsan cin yapma, işte şunu melek yapma, şunu yapma, yapma insan yap. Yok efendim, ondan sonra insan yaparken böyle mükafir, münafık memle yapma, kafir ana babadan, Yahut da fetret devrinde yaratma işte beni illa İslam yurdunda Müslüman ana babadan e, işte efendim pe peygamber kitap döneminde e, yarat falan. E bunları sipariş mi verdik yani? E bunların hepsi onun lütfuna, e, lütfuyla yaptığı efalindendir, işlerindendir. Ama lan vücub. vücuttan dolayı, zorunluluktan dolayı mecbur olarak bunları yapmamış ki. Ama ya mutezile kafasına gidersen o ayrı bir şey. vel mutavvilu Allahu Teala tavil sahibidir. Tavil ihsan demek. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Zil Daul Gafir-i Zembi muqabil-i tem şedid-i akab. Zil Tavil. Gafir Suresi 20'de mümindir o surenin. O surecellerin başındaki ayetlerde Allah'ımızın sıfatlarından olarak yani zil tavili. Zil tavilita. Neden orada ayet kelimesi geride geçtiği için? min Allah'a bağlı sıfatlar atfı beyanları olduğu için ordan esrelik alıyor. Esasen de münferit konuşursan zut tavli refal halinde tavil sahibi. Tavle tavil in am demek, ihsan demek, iyilikte bulunmak demek. Efendim tavil veren mutatavil el vel mutavilu tavil veren, tavil nedir? Mal veren, zenginlik veren, imkanlar veren, işte bolluk veren eee sohbet aved veren, işte fendim evlat veren, çok çocuk veren, torunlar veren mesela bu gibi manalar tavil yani ihsanlar, lütuflar. Eee ve mutatabilu tavil verendir yani. Tavil sahibi mu'tut mut tavil yani mana sana geliyor. Neyle eee tavil ve ihsanda bulunuyor? Bil inami inamıyla Yani in'am nimet vermek sıfatır. En'ame-i bin'um'den in'am nimet vermekle vel ıslâhi işlerini düzeltmek. İslah, Türkçede de kullanılıyor yani. İslah etti meseleyi. Allah'ım ıslah etsin falan ne diyoruz demek yani. Şişini düzeltsin yoluna koşsun. İtikadı bozuksa ıslah etsin. İtikadını düzeltsin. Ameli bozuksa içkici fışkıcıysa bir mevle Allah ıslah etsin. Allah ıdaat etsin işte amelini düzeltsin. Yani ıslah düzeltmek esasen. Allah-u Teala da ıslah ile... İslam ne demek? Kulunun işlerini yoluna koymak suretiyle, ona lazım olan şeyleri ikram etmek suretiyle, sebeplerini müheyyah kılmak, işte esbabını halk etmek müsahkar kılmak. Her sebepler alemindeyiz. Ama o, o sebeplere de ulaştıran yine o. İşte yaşamak için yemen lazım, işte yemen için Ee, işte ekilmesi biçilmesi lazım ekilen biçileni alman için para lazım Ya bunların hepsini Mevla Teala bir yoluna koymuş üzerine koymuş da senin yaşaman için efendim gerekli olan e, o silsileyi o zinciri ta bu işte bulutlara emreden rahat isimli melekten meleğin bulutları sevk etmesinden yağmur yağdırmasından tarlacının işte tohum atmasından ekmesinden pişmesinden Allah'ın sulamasından yaratmasından işte efendim Geliyor da geliyor hala pazara, çarşıya, bakkala, oradan ta ağzımıza kadar geliyor mesela. E bunlar, bunlar için hep ne lazım? İslah lazım. İslah yani yaşaman için e, gerekli sebepleri yoluna koymak, düzen, düzenlemek, düzeltmek. E, nice insanlar tabii kaderi öyleyse tabii açlıktan ölüyor. Yani Afrika'da bu kadar açlıktan ölen var. Halbuki bütün toprakların altı e, mücevher pırlanta dolu. geliyorlar Avrupalılar, Amerikalı, sömürüyorlar, sömürüyorlar, pırlantalarını, mücevherlerini, zümrüt yakutlarını, safirlerini alıyorlar, gidiyorlar. Ee, efendim Londra borsasında, New York borsasında, bilmem nerede, e, 100 bin dolar, 1 milyon dolar, 10 milyon dolar, 100 milyon dolar, ne kadar, elmasına göre değişir, kırattığına göre değişir işte, işte lekesiz olmasına göre değişir, oradan satıyorlar. Buradan adamın gidip de tarlasından, efendim köyünden, E, o pırlantaları, milyon dolarlık milyar dolarlık diyelim mücevheratı çıkarttığı adamlar oradan açlıktan ölüyor mesela. Onun için yani burada e, allah Teala'nın ıslahı olmasa, kullanı yaşaması için gerekli şartları e, lütfetmesi, ikram etmesi, düzene koyması olmasa e, kimse dünyada e, efendim bir nefes alamaz, bir üdümsü bulamaz yani. Ama kader de öyleyse işte arsasında mücevher olan adam açlıktan ölüyor. ömür orada ağzı açlıktan kokan adam gidiyor onu sömürüyor. Oradan aldı pırlantayla. Saray kuruyor yani. Bu kaderin sırrı ayrı bir şey. Bunun tabi bir de ahireti var hesabı var bu var. Bu böyle kalacak anlamına gelmiyor. Ee, ama allah Teala kullana inan buyuruyorsa ki buyuruyor Vel -islahi", onlara islahda bulunuyorsa işlerini yoluna koyuyorsa Ee, ...bu, e, bu şekilde onlara lütuf yapıyorsa ki yapıyor, hepimizin üzerinde dünya kadar lütufları her an ve saniye zuhur ediyor ve tecelli ediyor. Şu anda benim konuşmam için gerekli şartları hazırlamasa, sebepleri yaratmasa, ben burada bir kelam, kelime edebilir miyim? Bas bas bağırırım, başım ağrı çıksa bilmem ağzım burnum tamamen yara olsa, bir ufacık ağzım şeyim kesilmiş de, de dilim yani mesela ne kadar acı hissediyorsa, biraz öyle ağrı yapsa, zonklamı yapsa nasıl konuşacağım? Sen nasıl dinleyeceksin yani karnın ağrı, saplansa, bilmem ne, bas bas bağırsan şimdi hastanede e, soluğu zor alırsın. Dolayısıyla e, bu, bu nimetleri yani en fakirimizde bile, en muhtacımızda bile, çulsuz tamir ettiğimiz kimsede bile ne kadar büyük nimetler var. Adam katır türü döner, hastanede bas bas bağırıyor, ölmek üzere, en tübe olmuş bilmem ne bilmem. Parası ne yapacak ona? Öbürü yemeğe soğanı yok, kırma, e, efendim. Batıracağı yağı yok bir kırık ekmeği ama adam yani bir ağrısı yok sancısı yok mesela. Ya Bunlar ayrı şeyler. Yani ona onu veriyor kimseyi kimseden aşağı bırakmadı merak etme bir de bunun ahiret tarafı var. Ama bunları yaparken la an lüzum bir lüzumdan dolayı yapmıyor. Ne demek lüz lüzumdan e, dolayı yapmıyor? Bir zorunluluğu yok, bir gereği e, ona bir onu lazım kılan onu ona mecbur kılan bir şey yok. Onun için lütuf diyoruz zaten onun için ikram diyoruz senin mecburen yaptığın bir şeyde bir iyilik bir yardım bir şey zaruret olarak sana vacip olarak zorunlu olarak yaptığın bir şeyde de yani sen ona kendi bir özveri olarak ona bir iyilik yapmış değilsin ki i̇şte adamı kurtarman lazım niye sen de kurtulman için onu yaşamasına sebep olman lazım sen de yaşaman için. Ya ufendim, o yanarsa sen de yanarsın falan. Böyle bir şeylerde sen araya giriyorsun. Allah-u Teala'nın böyle bir şeyisi yok ki. Seni beni yaratmasa neyi eksik olacak? Ya seni beni yaratmakla nesi arttı yani? Bizi işçi mi çalıştırıyor? Hazinelerine. Efendim tarlasında bizi mi çalıştırıyor? Sen tarlanda eksiksin, biçiyorsun. Kendin için. Yani allah Teala bunun ne menfaati var? Dolayısıyla e, bizim e, işte çocuğumuzu bakıyoruz... İşte Allah'ın yarattığı nimetlerle onu büyütüyor. Şudur budur. burada ne? Bir, bir zorunluluk hissediyoruz. Bir lüzum hissediyoruz. Ee, efendim. Lütuf yapıyorsun gibi oluyor ama aslında lütufta değil yani. Çünkü neden? İşte kendi namını yürütmek, e, soyunu yürütmek, bilmem ne, varisini e, e, bulmak, yetiştirmek. Öyle şimdi senin malın kalıyor, mümkün kalıyor bilmem ne. Vesaire. Hep böyle bir menfaat, mazarat, e, faydalanma, İşte çocuğum büyürse ondan şunu yararlanırım bilmem ne. Efendim bir şey var yani. Bir gaye var, bir bir, bir sebep var. Allahu Teala bizi yaratmasında, yaşatmasında, bunca nimet ihsan buyurmasında yani Allahu Teala'nın burada bir bir illetle, bir sebeple, bir lüzumla, bir vücubla, bir zorunlulukla, bir düşünceyle bir faydalanırım. Bunlar bana ibadet ederler. Benim de kasama bir şey girer aşağı. Böyle bir şey yok ki. La an lüzum. bir lüzumdan kaynaklanmıyor yaptığı lütuflar ve ikramlar. Dolayısıyla felehu ancak Allahu Teala aittir. Ne el fadlu, ikramda bulunmak ve el ihsanu ihsanda bulunmak. Yani biz de bir lütuf yapıyoruz, iyilik yapıyoruz gibi görünüyoruz ama işte demin dediğim hesaplı kitaplı işler ne getirir ne götürürle dayalım emni. Ama Allahü Teala karşılıksız ve hatta buradan geliyor. İnne kentel ve Allah'ımızın isimlerinden biri El-Vehhabu, Hibe, son derece Hibede bulunan, bağışta bulunan. Hibe ne demek bu? Karşılıksız vermek. Yani senden hiçbir beklentisi olmadan. E bizde öyle değil ki, her işimizde bir hesap var. Onun için lütufta bulunmak, iyilikte bulunmak, e, nimet ihsan etmek. Ondan sonra e, e, men, o da E, lütuf manasına geliyor. E, minnette bulunmak. Yani minnet e, yine nimet demektir Arapçası. Lütufta bulunmak. E, hepsi e, ona aittir. Karşılıksız vermek ona aittir. Mecbur olmadan yapmak ancak ona aittir. Evet. Vellâhu zülfâdillâ azîm. Evet. Kur'an-ı Azim şu anda tabii e, bu bazı e, ismi şerifler ayette, hadiste eee lafsı la sırasıyla keşmiyor ama mesela el mütefaddilu diye Kur'an'da hadisimizde el mütefaddilu şeklinde geçmiyor el mutatavvili bunlar aynı manaya geliyor bunları sen eee bu kelimesiyle el mütefaddilu el mutatavvili gibi eee bulamayabilirsin bu yok anlamına gelmiyor yani esma-i husna'da bu şekilde var da olmaması şükür eden bazı isim ve sıfatlar nereden çıkıyor? Bazı adetlerden çıkıyor mesela vallahu zul fadhil عظيم. Şimdi زود tavil sahibi. Oradan ne çıkıyor? El mütetavvili. Mana olarak aynı şey. Yani mal ve zenginlik veren. كبران. دعيم الله كبير فضلكه سامحه. kerem sahibidir. Bu Kur'an-ı Kerim'de çok geçiyor yani. Mükerreren geçiyor. يصير يصير يصير azim. Büyük lütuf sahibi. يصير يصير يصير يصير يصير يصير يصير يصير يصير يصير يصير يصير beklemeden, يصير şey istemeden. Veren ancak Allah. يصير iş oradan da el mütefaddilü fazilet lütuf kerem eee inam ikram ihsan sahibi fazilet abi değil fazilet kendisinin faziletinden bahsedilmiyor burada sana bana yaptığı ikramlardan bahsediliyor yani kullara lütufta bulunma iyilik yapma eee sıfatının sahibi anlamına geliyor efendim Onun için onu tabii ki türlü de tutarsın ama o zaman zat sıfatı olur, öbür türlü fiil sıfatı olur. Mesela sen eğer zut oradaki tavli, gına, zenginlik sahibi manasansan elganiyyü gibi olur. Yani Allah'ın kendi zenginliği, muhtaçsızlığı, ihtiyatsızlığı anlamına gelir. O zaman zat sıfatlarında olur kendi manasına. Ama kullarına, yarattıklarına lütuf ve kerem yapma sahibi. Orada olursa o zaman efal... oluyor. Efal ne demek? Fiillerinden, işlerinden oluyor. Çünkü sana bana yönelen noktada yani zenginlik verme sahibi, sağlık afiyet verme sahibi, mal mülk verme sıfatını sahibi o zaman e, tabii ki fiile dönüyor. Efalden oluyor. Çünkü neden? Bize yönelik tarafından bahsediliyor. Ama kendisi zenginlik sahibi, kendisi zülfazı, demin dediğim şey fazilet sahibi, yani üstünlük sahibi. Oradaki üstünlük sahibi manasında E, alırsan zatına ait bir sıfat oluyor. O da olmaz değil yani o manada var. Ama biz fi fiillerden bahsettiğimiz için burada Mamkaz Azze Defal bahsine Allahımızın işlerinden fiillerinden bahsettiği için o noktada gözül fazla kullarına iyilik yapma sahibi. Ya bize yönelik iyilik yapma sahibi. Bir üstünlük sahibi ayrı. Üstünlük sahibi onun zatıyla ilgili bir sıfatıdır. E, ama e, iyilik yapma sıfatının sahibi. iyilik yapmak mı kendi kendine iyilik yapmıyor ki? Tabii ki bize yani, mahlukatına iyilik yapıyor. O noktada fiillere giriyor. Yani icraatına giriyor. Efal-i dahil oluyor. İkisi de e, mühtemeldir. Yani bunun bir, biri olur, biri olmaz değil. Ama konumuz Allah'ımızın fiillerinden, sanatlarından, bize yaptıkları iyiliklerinden. O, bahsettiği için burada o manayı veriyoruz. Yoksa öbür manayı yok anlamında konuşmuyorum. Şimdi bunu şimdi tahlil ediyor. Yani illetlendiriyor. Bunun e, sebebini peyan ediyor. Eee Niye dedin ki işte efendim e, Allah Teala yoktan yaratıyor. İşte efendim e, yaratmakla lütuf ediyor. Ondan sonra e, efendim hepsini hiç bu mecbur olmadığı halde yapıyor. E, bunu e, illetin hikmetini beyan ediyor. izkane çünkü o idi kadiran nedir idi? Kadiran yani haber mensubu efendim e, güçlüydü. Ne ala en yasube. Dökme, yağdırmaya kimler üzerine alaibadi kulların üzerine başlarından aşağıya neyi dökmeye enva'al azabi azap çeşitlerini e şimdi bize yıldırımlar dolular yeller seller afetler zelceller tepremler kırıp geçirmeye şu anda olduğumuz üzere bütün dünya halkını 8 milyar insan helak etmeye türlü türlü belalar başlarına yağmur gibi yağdırmaya efendim güçlü değil miydi e de güçlü güçlü değil mi şu an o güce sahip değil mi dolusu mu bitti E gökten kafa, kafamıza taş yağdıracak, gökten taşın mı bitti? Yıldırımın mı bitti? Kök gürültüsü e, efendim e, çıkarıp da ötlerimizi kopartacak e, kalbimizi çatlatacak e, efendim sesler yaratmaya imkanı mı bitti yani? Haşa! Daha neye kaldı? Ve ebteliye belalandırmaya kimim ne Neyle bir duru bil alami. Durup darmınce mi? Neviler türler yani alam elemince mi? elemlerin, acıların, kederlerin çeşitleriyle davel evsabi evsap ev vasabın cem'i o da e, hastalıklar manasını sekam manasına efendim e, lüzumlu hastalıklar ne bileyim engelleyici hastalıklar, devamlı, müzmin diyelim hastalıklar ile onları müptela etmeye e, güçlü değil mi? Evvelce güçlü değil mi? Aynı. E şimdi aynı güce sahip değil mi? Ne değişti? Bir şey yok. Peki. Ee, ama bunu yapıyor mu? Kağıt senelerde bir bir sallıyor işte. Ondan sonra aklını başına getiriyor işte seni. Namaza getiriyor, safa getiriyor. Veyahut da işte niye tedbir almışsın? Ondan sonra e, özelliğimizde şey işte ağzımıza yara veriyor. İşte başımızı ağrıtıyor. İşte benim şuramızı şöyle buramızı böyle bu bunlar. Afiyetimiz mi çok, belamız mı çok? Sahatimiz mı çok, mı çok? Şu yaşadığımız süreçte. Sen ne diyorsun ya? Böyle kolayına geliyor bir diş ağrısı. E mesela çekmişim çok çocukluğumda çikolata yemekten falan küçükken şudur budur. Yani çok diş ağrısı iyi bilirim. Ebe evet. ...toplasam ömrümde kaç saate tekabül eder? Onu devam ettiğini düşün. Bir ağız yaralarım mesela bugün... E, ...benim çocuk u, u, inim inim inliyordu mesela ağız yaralarında ...şundan bundan böyle... mı böyle kafasını böyle... ...böyle bir zonkluyor yani. Bir de baş ağrısının üzerine bir de bunu eklese... ...aynı anda. Bir de karın ağrısı. Ondan sonra... ...bir de efendim... E, ...safra... E, ...kesesinin vurduğu sırt ağrısı. Bir de kulak ağrısı. Ondan sonra... Tam ...ben... ya ...nerede ne ağrılar olursa... ...sayamıyorum aklıma gelmiyor. O kadar çeşidi var bu işin yani. İnsanın vücudunda milyonlarca hücre var ya. Her biri bir, bir ağrı ve sancı çektirebilir adamı. düşün bir ağrı, bir baş ağrısı, bir diş ağrısı... ...adamı iptal ediyor. Bütün zevklerine mani olur. Hayatı gözünden sildiriyor... hangi sevdiği hobisi mobisi en sevdiği zevk aldığı şeyleri getirsen önüne tarafına bile bakamayacak hale getiriyor bir tane ağrı sancı hepsini birden verdi, yaptığını düşün aynı anda nerede kaldı ki bir iki ara sıra o yaptığında bile e, ekseriyetle yapmıyor bunu çok nadirattan oluyor bu ağrı sancı vuruyor ömrümüzün ekseriyetine nispetle konuşuyorum peki E bütün bu neyi gösteriyor? Allah'ın bize devamlı afiyet verdiğini gösteriyor. Belasızlık verdiğini gö gösteriyor. Başımıza devamlı azap yağdırmadığını gösteriyor. Halbuki bunu yapabilirdi. Yapabilirdi. Peki. Velev feale eğer yapacak olsaydı ney zhalike bunu? Bir insanın devamlı ağrılı, sancılı yapsaydı. Devamlı onu büyük bir belaya müptela kılsaydı. Hiç başından bir ferahlık açmasaydı. Bir ferahlık vermeseydi. Ya üç dakika, beş dakika zonkluyor diş veya diyelim 10 dakika yarım saat ondan sonra diyelim birkaç dakika duruyor veya ağız yarasının zonklaması birkaç dakika duruyor. Durduğu zaman insan diyor ki Allah Allah bu ağrısızlık ne nimetmiş ya. Halbuki şu anda bütün insanlar ağrısız sancısız yaşıyor şu saatlerde milyarlarca insan. Ama ne zaman o ağrıyı biraz tadıyor ondan sonra o ağrı bir açıldığı zaman Allah Allah Demek böyle ağrısız da kalınabiliyor. Yani başına birkaç dakikalık bir şey gelse hep öyle başıma geldi zannediyor. Sonra ondan sonra o iki belayı allah Teala açtığında kaldırduğunda Allah Allah. E ben hep hayatım boyu böyle ağrısız sancısız yaşamıştım ya. Demek ki şu iki üç dakikalık bir zonklama beni ne hale getir. Demek böyle de olabiliyormuş. E zaten kaç sene öyle yaşadın hep ağrısız. Şimdi mi anladın yani? Peki allah Teala bu ağrının sancını devamlı kılsaydı Sürekli kılsaydı bu ne olacaktı? Lekan elbette olacaktı. Minu Allah tarafından bu e, ne olacak? Adlen. Adaletin ta kendisi olacaktı. Belem yekün olmayacaktı. Kabiyen çirkin bir fiil olmayacaktı. Daha ve zulmen bir zulüm, bir haksızlık olmayacaktı. E çünkü neden? Allah Teala kimin mülkünde tasarruf tabul Kendi mülkünde sen onun mülküsün. Kendi mülkünde tasarruf tabul Sen geliyorsun bir arsayı işte, işte, istersen kazıyorsun, istersen düzüyorsun. İstersen E, ağacını kesiyorsun, istersen dikiyorsun. İstersen koparıyorsun, yiyorsun, istersen bırakıyorsun. Kendi mülkünde yaptığına hırsızlık denir mi, gasp denir mi, zulüm denir mi? E, biz kimin mülküz? Allah-u Teala Allah-u Teala kuluyuz, O'nun yarattığı malı mülküyüz. E, dolayısıyla bizde yaptığı bir işlem, o oramızı e, senin kendi arsanda tarlanda yaptığın bir işlem et, düşün. Komşunun arazisi değil ki, başkasının mülkü değil ki. Niye sen efendim bunun burasını böyle yaptın, şurasını şöyle yaptın diyebilsin. E biz Allah'ın mülkü olduğumuza göre başım aradı, dişim aradı, 10 saat sürdürdü, 10 sene sürdü. Kim ona zulüm diyecek, çirkin diyecek? Bir de şu var. Mükellef kullar olmak bakımından e, bir emirlerini tutuyor muyuz? Birçoğunu tutamıyoruz, kırıyoruz. Yasaklarından kaçabiliyor muyuz? Kaçamıyoruz. Birçoklarından kaçamıyoruz. Kimine düşüyoruz? Tabii Büyük günahlardan kaçmaya çalışıyoruz. Küçük günah. Allah'ın fazlüköremine sığınıyoruz. Afına sığınıyoruz. Küçük günahlarımız hepimizin var. İbn-i Süreyç Hazretleri Şafii mezhebinde müştehit ayarındadır. Yani müştehittir yani. Mezheb için müştehit. Biz ki işte İmam Süfer gibi falan düşün müştehittir. Mezheb içinde içinde 300'lerde vefatı. 300 küsurda vefatı. Kazı İbn-i e, efendim. Kazı e, Radıyallahu Teala Hazretleri. Vefattan evvel Allah-u Teala'yı görmüş. Biliyorsunuz ehl-i sünnete göre rüya alemde görülür. Hıtapları, iddiaları işitilir. Ondan sonra e, allah Teala e, yani ne hazırladın bana gelme diye onun işte onu muhasebe çekiyor. Ya Rabbi işte imanla geliyorum. Tasdik geleceğim. Halbuki hasta hastada değil tabi bu rüyayı gördüğünde. Ee, i̇şte imanım var. Şey şu Biraz amelin var dedi demedi. O i̇manı kesin söylüyor tabi. Ameline kimse güveneme, güvenemez. Ondan sonra ama imanımıza güveniyoruz. Şimdi biz münafık değiliz. Müslümanız yani. İnandığımız kesin. Orada bir yok. Amelimiz şartlara haiz midir diye midir? Kabul olur, redd olur. Orada şüphemiz var. E ondan sonra. Veya sildiririz. Bir günah yaparız. Kul hakkına gider. Onu bilmiyoruz amellerimizde. E Allah-u Teala yine işte neyle geliyorsun ve da bir sükut olunca Ozat zat anladı ki yani e, bunu çok büyük kitaplar, çok kıymetli eserlerde zikrediliyor. E, bir şey daha istiyor benden yani. Bir beyanda daha bulunmamı istiyor yani. Sadece imanla tasdiklen geliyorum veyahut onu hazırladım biraz. E, yani günahlardan sakındın mı? Haramlarımdan neylerimden uzak durabildin mi? diye bir e, nida oluyor. Mealen 3-4 rivayet var kitapta Bostak. O da diyor ki ya Rabbi büyük günahlara gelince onlardan sakındık. Çünkü büyük günahlar biliyorsunuz işte belli şeyler. Onlardan sakındık ama küçüklere gelince senin affına sığındık. Affına rahmetine itimat ettik, itikal ettik, güvendik, dayandık. Yani nasıl, nasıl hepten günahsız değildik tabii ki. Yani allah Teala da buyuruyor ben senin zannını boşa çıkartmayacağım. Yani kulumun zannına göre. muamele ederim zaten. Uyantıklısı o rüyayı anlatıyor falan. Bazıları da tabirciler diyorlar ki efendim e, bu iktara velin hesabı mı yani insanlara hesabı yaklaştı. Muhasebe günü yani mahşer yaklaşıyor ama herkesin kendi hesabı, kıyameti ölümüyle de gerçekleşiyor. Gibi bir yorum da yapınca yani vefatının yaklaştığını anlıyor. 18 gün sonra da falan vefat ediyor. Yani dolayısıyla en büyük müçtehitler ki 3. Üç, yüzyılın Şafii mezhebine göre yani İmam Eş'ari ile aynı dönem. İtikatta İmam Şafii üç mezebin İmam Ebu'l-Hasan Eş'ari o da 3. asrın müceddidi. Yani tabii 3'ten 4'e geçişte de, demek istiyorum. Ee, şeyde bu da e, fıkıhta müceddit sayılıyor. Fıkıhta. Fıkıh ilminde müceddit sayılıyor. E, i̇tikatta Ebu'l-Hasan Eş'ari sayılıyor mesela bizde de Hanefilerde e, aynı dönem. Yani çünkü bu men yüceddi men elfazı umumdendir yani genel ifadelerdendir bir kişi olmaz aynı asırda birkaç müceddi de olabilir fıkıh dalında şu zat hadiste bu zat, tefsirde bu zat itikatta bu zat işte efendim akayette bu zat falan olur mesela aynı dönemde maturide eşari aynı 300'ün başında vefatları hemen hemen 330'lar civarında yani çünkü 100'ün başında E, İslam'a e, hizmet faaliyetlerini yürütmesi gerekiyor. İkisi de var. O zaman biz diyoruz ki imam maturiydi ise bize göre o müceddittir o asırda. E, diğer üç mezhebin itikatta İmam Ebu'l-Hasen Eşar'da onlar öyle diyor. Bunda ne yok? Tenakuz ve çelişki yok. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve ümmetim için diyor. Ümmetim derken ümmetin kesimleri var. E, Türkleri var, Kürtleri var, Arapları var. E, efendim ne diyorsun bölgeler, bölgeleri var. Ona göre onların yaşadığı bölgeler var. maverav Nehri Nehir, işte, Orta Asya falan o bölgeler İmam-ı Atürri'nin bölgesi, Ebul Şari, bu taraf Bağdat vesaire Arap aleminde e, e, tecdit yapmış. Dolayısıyla bunlar birbirine tezat teşkil etmiyor. Hani bir süreçte, e, Kazı Süreç Hazretleri o da Şafii mezhebinde mesela fıkıhta mücedditlik yapmış, yani mezhebi e, tabii İmam Şafii daha yeni vefat ettiği dönemleri İmam Şafii'de. Ee, diyelim bu Hanefi mezhebinde de fıkıhta da o dönem mücedditler var. Ee, demek ki mücedditler birkaç konuda birkaç tane olabilir. Hatta bir konuda bile itikatta yani bu, bu ümmetin bu kısmının e, itikadını tecdit eden maturidir. Şu kısmını eşar edin. Bunlar birbirine zıt düşen düşen şeyler değil. Demek istiyorum herkesin günahı var. Herkesin e, yani bazı emirlere muhalefeti var. Bazı nehirlere muhalefeti olmuş olabilir E, ...kimse peygamber değil, masum değil. Sahabe-i Kiram'dan da günah vuku bulması mümkün. E, mümkün muhtemel peygamber olmadığına göre masum değil. Ehli Beyt, imamları masum değil. Sen şiaya bakma. E, dolayısıyla e, bunlar günahkardırlar anlamında konuşmuyorum. E, günah yapma vuku ihtimali var. Peygamber de olsa derim sana yok. E, dolayısıyla... ...herkes... Kendi makamına göre, makamının yüksekliğine göre, derecesinin itibarı yüceliğine göre Allahu Teala ona muamele yapıyor. Bakıyorsun, avam cahil, okuma imkanı bulmamış, mürşit bulmamış, e, vaiz dinlememiş. Bir adam mesela yaptığı bir günahta ona hemen bir ceza vermiyor. Mazur tutuyor, öğrenmemiş, duymamış falan. Ama öbürü en ufak bir küçük günaş diyor, öbürünün yaptığı büyük günahtan beter ona küt aşağı indiriyor, yuvarlıyor e, ondan sonra. E niye? E çünkü o alim görmüş, veli görmüş, e, vaazler dinlemiş. Yani onun mesuliyetini fazla görüyor. Kabul ediyor Rabbimiz. Tebalik ve tebalik. Onun için allah Teala bizim başımıza envai türlü benim o kadar günahım var ki. Tamam belli başlı bir kebair, büyük günahlar yapmadım. Kimseye borç verip de faizden parayı geri fazlasıyla almadım. Efendim zina yapmadım. bir içki içmedim ağzıma sürmedim. Efendim e, büyü yapmadım, yaptırmadım. Bir şey, namuslu bir kadına adama hiç iftira yapmadım. Yani kebahirden sayılırsa şirkete düşmedim diyelim. E, ama e, şimdi ben günahsız mıyım? Dünyada sakahirden günahım var. E şimdi bu günahların karşılığında benim başımı devamlı ağrırsa, dişimi de üstüne ilave katsa, ağız yaralarımdan da bütün boğazlarıma kadar her tarafı patlatsa, zulüm mü yapmış olacak bana yani şimdi haşa? Çirkin bir fiilde mi bulunmuş olacak bana haşa? Sen de kendine kıyas et. Çünkü neden? O kadar emir ve neyilerde, muhalefetlerimizden birinden bile istese sen bana yanlış yapıyorsun, emrimi kırdın, yasağımı çiğnedin, sınırımı açtın, geçtin. E ne olacak? Tabii ki adalet olacak bu. Ama yapıyor mu? E yapmıyor. Nimetle, sıhhatle, afiyetle geçirdiklerimizin yanında hastalıkla, sancıyla, ile geçirdiğimiz toplasan kaç sene eder? Ameliyatlar oldum, hastanede kaldım, sıkıntılarım olmadı değildir. ya e, toplasan kaç sene eder? 57 senelik şu anda bana ömür vermiş. Şu ana kadar yaşatmış beni. Ya bir sene eder mi yani tümünü toplasam ağrım sancım hastalığımın mesela. Etmez gibi geliyor. Tam birkaç ay hastalık yattığım çektiklerim olmuş. bypasslar şunlar bunlar iki ay üç ay sürdü. Ee, zor geçen şeylerim oldu birkaç ay süren hastalıklarım da oldu. Ağır efendim şeyleri e, sıkıntıları olan bir sünnet olduğumda bile bir mikro ne kaptıksa işte ne zaman ta yedi yaşlığımda mesela üç ay çektim. Üç ay ne ağrılar, ne sancılar, yedi yaş, hatırlıyorum onu mesela. Yataktan kalkamadım yani. Misal, toplazan oradan üç koy, buradan iki koy, oradan beş koy, bilmem ne, ne, ne. Yani benim hakkımda ki ben hastalıklı bir bünyeye sahip bir adam Sizin çoğunuz benim kadar da hastalık çekmiş. Toplazan bir sene, iki sene etmiyor ağrılı, sancılı dönemi. Mesela burada elli beş sene e, ki, rahatlık, afiyet içerisinde hayat vermiş mesela. E sen bunu hak ettin mi yani? E sen ettin mi? Ben etmedim. Ben bu afiyeti hak etmedim. Allah-u Teala benim günahlarıma göre bana ağrı sancı, hastalık, bela, musibet yağdıracak olsa külümü savurması lazımdı şimdiye kadar. Ama yapmıyor. İşte onun için lütuf sahibi, onun için ikram sahibi. Kullarına hak ettiklerini yapsa da bu elbette adalet olacak. Bu elbette zulüm olmayacak. Kabih diye nitelenemez, çirkin denemez. Ama yapıyor mu? Bunu da yapmıyor kurban olduğu. E Kur'an-ı Kerim hep bunu söylüyor. Fazıl ne ale nâs. Ala zulmîm de var. Allah-u Teala insanlara ne kadar lütuf sahibidir, iyilik sahibidir. Ala zulmîm diyor bak. Zulümlerine rağmen. Zulüm ne? E şirk, müşrik, kafir var bu kadar. Bunlar yığışıyor bizden daha saatte afiyetteler. Şirklerine rağmen. Bizden ilgili konuşursak günahlarına rağmen. Kiminin büyük günahını, kiminin küçük günahını. Allah'a karşı yaptıkları isyanlara rağmen Allah yine de çok büyük lütuf sahibidir. Yani onun için e, bu zaten ayet-i kerimelerde bunu beyan ediyor. Ama Allahu Teala hiç sebepsiz. Diyelim sen hiçbir günahın yok. Diyelim peygambersin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber bir günah var mıydı yoktu. Kablen nübüvveti ve bada. Peygamber olmadan öncesine sonrasında da günah esnat E tam günah stat edemiş. Peki çok çile çekti mi? Çekti. En büyük sıkıntıları hac, mabudene bir müslüm mabudiyeti. Benim çektiğim meziyeti cefayı Hiçbir peygamber çekmemiş buyuruyor. E peki O vaziyette onun günahı da yoktu. Peki Allahu Teala ona bu kadar dünyada çile çektirdi. Rahatlık yüzü göstermedi. Allahu Teala ona zulüm mü yaptı aşağı? Yanlış bir iş mi yaptı aşağı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Ne kadar E, ...hamd ediyordu, şükrediyordu, kurban olduğumu Allah'ım diyor... ...sen ne kadar lütuf sahabi sen. Beş vakit namazdan sonra nimet sana ait, fazı, e, ikram yapmak sana ait... ...güzel övgüler sana ait, hamd sana, sana mahsus... E, ...o en fazla çileyi çekiyor. E bir de benim günahım da yok, bu niye bana oldu bir şeydi. diye. Düşünmüyor ki öyle. Çünkü e, tabii onda da hikmeti var, derecesini terfi ettiriyor, terakki ettiriyor... ...bütün peygamberlerden onu üstün kılacağını beyan ediyor... Bu ayrı bir şey. Abes Mevla'nın işlerinde Fuzuli iş olur mu yani? Ama illaki günah sebebiyle olmuyor ki bu. Hiç günah olmayan peygamberler ve veyahut da velilerde bile ne büyük eziyet sıkıntılar senden benden fazla çekiyorlar. Zaten Hadis-i Şerif'te onu söylüyor. Eşeddül bela alal enbiyâ ve'l Belanın en şiddetlisi ağrısı nebilere gelir, peygamberlere gelir, sonra velilere gelir, sonra derecesine göre gelir. E, ne kadar derecesi yüksekse musibeti o kadar fazla olur. Demek ki illa da günahlar sebebi değil ama bizim günahlarımız sebebiyle bizi devamlı bela yağdıracak olsa e, zaten hak ettiğimizi vermiş olur yani. Hak ettiğimizi de vermiyor ki bize. Ama diyelim günah söz konusu değil. Yine bir e, zarar zeval verse e, bunda bir zulüm söz konusu olmuyor mu? Haşa. Yani sebepsiz yere de yapsa kendi mülkünde tasarrufta bulunuyor. Bundan dolayı Allah'ımıza bir noksanlık gelip Çünkü Allah-u fiilleri e, yaptığı işler hususunda ona hiçbir şey ne yapamaz, e, bir sınır kota koyamaz, bir hacir, bir engelleme yapamaz, e, hükmünü kimse reddedemez, verdiği kararı kimse bozamaz. Allah hükmünü verir, kimse onun peşini takip edecek de avukata verecek, tembize, dosyaya bile danıştığa Kim arkasını arayabilir? Kim onun peşine düşüp de onu iptal ettirebilirsin? burada bir şey yapıyorsun, istihnaftan bozduruyor. Yok oradan geçti, yargıtaydan bozduruyor. Oradan geçti, anayasa mahkemesine şey başvuruyor. Oradan geçti, Avrupa mahkemesi, bilmem ne bilmem ne. Uğraş da dur. Sen Allah'ın verdiği hangi hükmü takibini peşini e, efendim takip edip de e, ip, bozdurmaya uğraşabilsin? Sevdiğin çocuğunu öldürse, alsa, ananı babanı alsa, efendim kocanı alsa, ...veyahut o kötürüm etse... ...gencecik adamı... E, e, ...omriliği felç etse... ...ben daha yeni evlenmiştim... ...kocama doymadım işte... ...trafik kazasında bir şey oldu felç oldu... ...belden aşağı tutmuyor... ...ben, e, ben gencecik kadınım şudur... E, ...ne yapabilirsin hanım kardeşim yani... ...ne yapabiliriz... ...Mevla'nın hangi hükmüne kim itiraz edebilir... ...onun için... E, ...itiraz etsen bir şey yerine gelmiyor... ...veyahut o itiraz geçerli olup da... ...bu iş kalkmıyor ortadan... Ama senin itikadın bozuluyor. imanın bozuluyor. Ahirette efendim, cehennemlik oluyorsun. Neden? Yaratana itiraz ettiğin için. Bari razı gel. Razı gelenden, razıyız, razı gelmeyene biz de gazaplıyız buyuruyor. Hadis-i Şerif verip beyan ediyor. Yani saçmalığa ne lüzum var? Allah-u Teala lütuf sahibidir. Lütuf ne demek? Sen sebeb sebebiyetin yok, istikakın yok, kazanımın yok, liyakatın yok. Ne, neye layıklık da bize bu nimetleri verdi yani? Bizi yaratırken yani. Bir de hiç yoktan yokken ne kazanmaya ne imkanım var sana bu güzel sureti veriyor bir memleği veriyor. Bu kadar nimetler içerisinde daha doğumumuzda bile ne kadar nimetler içinde doğduk ya. Efendim. Değil mi? Doğar doğumu çöplüğe atabilirlerdi. Anamız bizi çöplüğe doğurabilirdi. Esir kampında doğurabilirdi. Bizi köle yapabilirler. Bilmem ne bilmem. Daha doğumumuzda bile. Yani doğmadan evvel ne hak ettin ya? Ne hak edebilirsin? Daha yoktun ki. E dolayısıyla burada sebebiyet, burada bir istihkak, burada bir liyakat söz konusuyla Allah-u Teala lütfu keremiyle veriyor. E lezzetli şeyler veriyor, menfaatli şeyler veriyor, efendim faydalı şeyler veriyor. Bazen bela gibi gösteriyor, onun için de de nimet veriyor. Arkasında aslan yatıyor altından, büyük işler çıkıyor. Ola ki bir şey istemezsiniz, halbuki o sizin için hayırdır. Peki bir şey seversiniz olsun diye o seşerdir. Bazen bir yere gitmek istiyorsun, engel çıkıyor. Sefer iptal oluyor. Korona çıkıyor, planın bozuluyor. Halbuki gitseydin orada helak olacaktın, şu olacaktın, bu olacaktın. Solacaktın, dövülecektin, darp olacaktın, esir olacaktın. Misal orada ona mani çıkarıyor. Sen de ona üzülüyorsun. Niye bu engel oldu şimdi? Halbuki o için hayırdır, sen bilmiyorsun. Veyahut da Ee, efendim, şerli görüyorsun. Bu bana zarar, hapset düştüm ben kaç defa? Ya mantıkla baksan, niye şimdi hapset düştüm? Engellendim, kısıtlandım. Çocuk çocuğumdan senelerce göremedim, onu yapamadım, bunu edemedim, bir i̇şte, şey sohbete gidemedim, işte şey efendimizin yanında bulunamadım öyle. Ya, o senelerde kaç bir iki sene kaybım var diyelim. Bana göre kendimi en istediğim şeylerden mağrum oldum, ortamlardan uzak kaldım, falan falan Ya kardeşim sen orada ol, olsaydın sen onu hayır gibi görüyordun. Ama orada acaba ne olacaktı? Şüpheye mi düşecektin? Vesvese mi Yoldan Yolda mı çıkacaktın? Bir şey itiraz mı edecektin? Efendim bir suikasta mı gidecek? Kurban gidecekti? Bir şey mi şimdi? Bazısını hapse atıyor, Beladan kurtarıyor. Dışarıda kalsa öldürülecekti mesela. Misal. Herkes buna göre düşünsün. Hiç boş iş yok. Ama bunları yaparken asla... Ee, Rabbimize bir şey vacip değil, bir şey lazım değil, bir şey yapmak zorunda değil, mecburiyetinde değil, bütün fiillerini, işlerini, fiiller bahsinden gidiyoruz ya, işlerini e, kendi ihtiyarıyla yapıyor, kendi seçimiyle yapıyor, kendi iradesiyle yapıyor, kendi kudretiyle yapıyor, mutlak manada kayıtsız, şartsız, e, bir sebebe bağlantısız, bir illete, bir hikmete efendim e, dayanmasız, İşte şöyle olmasa şöyle yapamazdı. şunu olsa o sana mahsus. Senin gibi benim gibi hesabı kitabı bilmeyen, kaybı bilmeyen, önünü geçmişini geleceğini hiç bilmeyen, geçmişini bile unutan bizim gibi adamlar yani bir şey çıkıyor. Ona göre bir pozisyon alıyoruz. O iş ortadan kalkıyor. Ona göre çayıyoruz. O noktadan gelip geliyoruz falan falan. Ama Allahü Teala sen diyebilir misin ki Allahu Teala şöyle e, olsaydı? Ahmet'e bunu yapmazdı. Böyle olmasaydı Mehmet'e bunu yapardı. Nasıl diyeceksin bunu? Allah Teala bir sebebe bağlılık yapmıyor ki senin benim gibi. Bir vücuba lüzuma göre değiş yapmıyor yani. Mecburum bunu yapma demiş. bazı işler var. Ben severek mi yapıyorum? Bazı şey, işler oluyor. Hayatta başımıza gelen şeyler oluyor. Ya mecburiyetten mi yapıyorsun onu? Yani mecbur olmasam bypass olur muydum yani? Niye gideceğim bıçak altına yatıracağım, göz kafesimi kestireceğim, doğru atacağım. Ondan sonra Kalbimi çıkartacaklar, bilmem ne kadar riskli, işim, aylarca da çekmesi var peşinde. Yaralarımız kapanak, şeker hastası olduğumuzdan yaralarımız kapanmadı aylarca. E sen şimdi bunu bir lüzum olmadan yapar mısın? E sonra mesela, aa öbür doktor da dedi ki, niye bas oldun ya? Olmadan da senin bu damarın açılırdı veya kurtarırdın, ta tehlike risk boyutuna ulaşırdı. Mesela, aa niye oldum görüyor musun, şimdi bilsem olmazdım falan. Ya bizim hayatımızda devamlı yaşanan şeyler. Çünkü neden? Lüzuma bağlı, vücuba bağlı, mecburiyete bağlı, sebebe bağlı. O anda karşına çıkan doktora bağlı. Bilmem ne yani. Aldığın sattığın ona keza, evlendiğin boşandığın ona keza, doğurmadığın ona keza. Bazı insan diyor aklım olsa ben bu çocuğu doğurmazdım bilmem. Sen Senin elinde mi yani tabii de. Yani bizim kendi irade ve ihtiyarımız cüz'i olduğu için bir tesirli değil. Allah Teala'nın iradesi, külli iradesi, kudreti külliye, iradesi külliye o ihtiyarı külli hiçbir kayıtla efendim sebeple, bağlantıyla eee mukayyet olamaz ki. Onun kullarına yaptığı muameleleri, yaptığı fiilleri, eee kullarıyla ilgili yaptığı icraatları eee neye göre yapıyor? Eee ihsan, iftal, iyilik yapmak, lütufta bulunmak yoksa O bunu hak etti. Bu benim bunu yapmam lazım geldi bilmem ne. Kimseye ihtiyacı yok ki. Gani mutlak efendi mutlak gina ve zenginlik ve ihtiyacsızlık ancak ona ait. Herkes ona muhtaç, o hiçbir şeye muhtaç değil. Allahu samedü. İhlas-ı Şerif'teki es -hamet. Herkes onu kasteder, ona teveccüh eder, ona yenilir, ondan ister. Yes <gülüyor> men fi semavat Köklerde yerlerde ne varsa ondan dilenir. O kimsenin bir şey istemez. Ne buyurur? Ya yönmez. Antum ulfukaru ila Allah. Ey bütün insanlar hepiniz Allah'a fakirsiniz, muhtaçsınız. Muhtaç da denmez der defanseri. Muhtaç deyince yani bir şeyleri var da bazı şeylere de muhtaç. Biz ihtiyacın ta kendisiyiz. Yani ihtiyacın ta kendisis demek. Babamızın evinden bir şey getirmedik ki. Umaci'tum eee min emri bi şey'in ve innama وَيُبْتُ الَّذ۪ي عِنْد۪ي وَزَات۪ي وَصَاف۪ي diyor mektubatta. Yani ben kendiliğimden ne getirdim, neyim vardı da ne getirdim, anamın karnından donsuz çırılış plak çıktım. Yani zatım da, sıfatlarım da, fiillerim de, hünerlerim de şu anda neyim varsa imiş yok. Hiba olundum yani, bana verildi, karşılıksız verildi. İstihkakım olmadan verildi, ben mi hak ettim diyor mesela. Onun için siz muhtaçlarsınız, muhtaçın yine bir şey vardır. Sen ihtiyacın ta kendisisin. Yoksun ki zaten varlığın bile ondan gelir. Varlığında da ondan geldikten sonra e, peşine olan sıfatların nasıl sana mal olacak yani? Vallahu هُوَ الْغَنِيُّ hamid. Allah ise hakiki gina sahibi, ihtiyatsızlık sahibi, zenginlik sahibi, bütün hamdü senalar, övgüler ona mahsus olan yekâne yani zat ancak otur. اِنْ يَشَيْ وِذِبْكُمْ Dileseydi sizi sile şübürür. Şu anda sekiz milyar insanı şu an diyor An ne demek biliyor musun an? Saniyeden az ya. Saniyeden az. Şunu konuşurken kaç an geçti? Kaç saniye geçti mesela. Şu anda dilese hepimiz içler şükür. Sekiz milyar insandan bir eser kalmaz, bir canlı kalmaz. Kimle sorabilir, kimle hesap sorabilir? Zulüm mü yapmış olur aşağı? Adaletin ta kendisi de. Ve etimi halkın değil. Yerine yeni mahlukat getiririm diyor. Hiç günah işlememiş, tertemiz, bana isyan etmeyen, melek gibi. Yapar aradamaz mı şimdi 8 milyar, 16 milyar, 18 milyar? Melek gibi insan, hepsi ibadet taat, hiç emir kırmıyor, hiç bir yasak irtikab etmiyor. Yapamaz mı? yaparım diyor. Ve ma deâli ki ailellâhi bi'azîz. Bu Allah zor bir şey değil. Zor bir şey değil. Adam bir insanı öldürmek için boğacaksın, sıkacaksın, ondan becerenekten kaç kurşun atıyor adamın... E, yani, Öldürmek istesen öldüremiyorsun, kaldırmak istesen kaldıramıyorsun, diriltmek istesen diriltemiyorsun. Yani elimizde ne var? Aa, ama Allah böyle bir şey söz konusu mu? Çünkü ol dese var oluyor, yok ol dese yok oluyor. O bana zor değil buyuruyor. O zaman siz yaşıyorsanız, varsanız, canlıysanız, insansanız, müslümansanız, efendim, sıhhatliyseniz, afiyetliyseniz, Nisbi de olsa herkes öbürüne göre daha afiyette mesela. Burada ne var? Ancak Allah'ın lütfu var, fazlı var, ihsanı var, nimeti var, lezzetlendirmesi var, imtinanı var, efendim tabli var, yani zenginlik vermesi var, mal vermesi var, var var, var oğlu var, hepsi var olanların hepsi Allah'tan. Onun için allah Teala hakkında e, vücut tabiri Veya bunu yapacak mecbur, zorunlu, bunu yapmak zorunda gibi bir tabir kullanmak asla caiz değildir. İnsanı dinden imandan çıkarır. Ama maalesef Fırak-ı bir -e bidat fırkalarından <gülüyor> olan Mu'tezile Fırkası bu vücut tabirini kullanıyor. Ama ayet-i kerimede لَا يُسْأَلُ عَمَّا اَفْعَلُوا ve مُسْأَلُونَ Yaptığı hiçbir şeyden Allah sorumlu tutulamaz. Ama kullar mesuldürler. Çünkü Allah onları hesabını soracak. Ama sen Allah'a bir şey soramazsın. Nasıl soracaksın yani? Yani muhtecilenin burada bu kadar ya hoca efendi e, anlatıyorsun anlatıyorsun. Bu kadar da anlattın mesela. E, daha da anlatırım da yani. E, Neye dayanarak an, anlatıyorum burada? Efendim e, zaten konuyu da bağlıyor. E, İmam-ı Vazir ibareler bakımından Buradaki ibadete. Allah Azze ve Celle yüthi bu sevap veriyor. İbade okullarına alattaati yaptıkları itaatler karşılığında mesela namaz kılana şu mükafat oruç tutana işte efendim nafile oruca işte bizim ömrümüz size faziletli amellerin sevaplarını anlatmakla geçti. Ve ayette de var bu şimdi. Sadece hadisle mi konuşuyoruz ki yani? Cennetler anlatılmıyor mu? Huriler anlatılmıyor mu? Irmaklar anlatılmıyor mu? Cennette köşkler, saraylar anlatılmıyor mu? Tahtlar anlatılmıyor mu? Yani, cennet şarapları anlatılmıyor mu? Bütün ayet onlar zaten Hadise gitmene de gerek yok. Da. Ama hadis sizde ateşi anlayamazsın. Bütün adet, hadislerde ibadetlerin karşılığında sevaplar vaat edilmiyor mu? Vaat ediliyor. Ve ennehu allah Teala Teala... ...yusib-i ubaddehu kullarını efendim, sevaplandıracak. E, ondan sonra... E, Alattaati yaptıkları ibadet ve itaatlere karşı sevaplandıracak, mükafat vereceğini beyan ediyor. İşte beş vakit namazın, farzlara şu, nafilelere bu. Özellikle nafile amellerde daha çok fazilet ve sevap bahad ediliyor. Teşvik için yani, farzları zaten mecbur yapacak falan. Onun için Ramazan orucunun sevapları şunları anlatılıyor ama... ...bir Muharrem orucu, bir Arafa günü orucu, pazartesi, persüme vs. onların sevaplarına baksan çok daha fazla rivayet buluyorsun. Çünkü nedenle nafile zorunlu değil, onu teşvik için müjde fazla veriyor. Ama e, bu şimdi allah Teala ben namaz kıldım, oruç tuttum, adamın bir akılsızın birinin için çok naklederdi yani. Sofrada yemek yiyorduk dedi. E, dedim ki dedi, bak işte allah Teala bize bu kadar nimetler veriyor, ikramlar yapıyor, işte yediriyor, içiriyor falan anlatırken... E, Yani ahirete belki de hiç müteallik de konuşmadım dedi yani. Dünyayla ilgili mesela bu kadar yemekler nimetle bak ne kadar rızıklar vermiş falan. Ha da orada oturanlardan biri de demez mi ki yapacak tabii dedi. Biz de namaz kılıyoruz dedi. Ya şimdi bu işte mutezile kafası böyle bir saçmalık bir şey yani. Allah'a bir şey vacip dedi. İbadet yapana sevap vermesi vacip. Günah yapana azap etmesi vacip. Yani zorunlu yani. Ne alakası var zorunlu? Yani ibadet yapanın bir istihkakı yok ki. Neden? Ne ile ibadet, neyle namaz kıldı? Kuvvetiyle. Kuvvet nereden kazandı? Yediğiyle, içtiğiyle. Yoksa e, belini doğrultabilir mi? Gıda vermeseydi, yemek vermeseydi, içmek vermeseydi belini doğrultabilir mi? Kıyam yapabilir mi? Kıraat yapabilir mi? Uyku verse, hafızasını bozsa. E, bu, bu sabah işte biraz böyle ağır kesici, ağır haplar içiyorum bazı kere mesela. Biraz da geç yatınca, haplar da geç içince sabah namazı bak ne çok. Ya okudum, okudum mu, okumadım mı? Kaç senedir okuduğum Salavat-ı birisi mesela yani sonunu getiremedim. Bu sabah sonunu getirmedim. Bir daha geldim, geri bir daha geldim, gittim, geri. Gittim. Getiremedim yani. Şimdi onun için öyle şey de üstüne düşmüyorum. Çünkü sonra aklıma geliyor yine. Yani mesela e, getiremedim işte çok akıllıyım ya, çok hocayım ya, zekiyim ya ben. Göya bana çoğunuz imreniyorsunuz yani böyle aa, taramalı gibi konuşuyor her şey kafasında falan. Okuyamadım işteca. Salli aile Allah'ımı salli aile zâetil Muhammediyyeti, latîfetil ahadiyyet, şems-i semâ-i esrâru, mazhar-i l-anvar. Uzun, yarım sayfalık bir şeydi. Sonunu getiremedim. E şimdi sen... ...yapacak tabi, verecek tabi. Biz de efendim namaz kılıyoruz. E namazı neyle kılıyorsun? Salavat okuyoruz. Salavatı neyle okuyorsun? Onu verdiği akılla, hafıza şununla bununla. O neye Yemezsen, içmezsen bunu yapabiliyor musun? Bir uyku, bir ağrın olsa hatırlayabiliyor musun? ...namaz kılabiliyor musun? Bas bas bağırırken ağrıdan nasıl kılacaksın? Veyahut ağrı kesici alıyorsun. O da bir nimet. Ağrını duymamak için. hafızanda biraz kayboluyor veyahut da kafanı yerinde tutamıyorsun. Sarhoş gibi oluyorsun. Yani okuyabiliyor musun? Yani yaptığın ibadetler yine onun verdiği nimetlerle. Dolayısıyla ne hak ediyorsun abi sen? Efendi Hazretleri dedim ki diyor bu adama. Senin konuştuğu neye benzedi biliyor musun? Neye benzedi? Şimdi adamın birini baktın sokakta açlıktan e, efendim böyle e, belini doğrultamıyor yatmış yıkılmış. Sen de baktın, anladın ki böyle zayıf kemikleri söyle çok aç yani falan. Bir zaman sonra da tabii açlıktan insanın mukavemetinin bir süresi var. Ondan sonra sen de onu böyle zorla alıyorsun, tutuyorsun çeke. Yani böyle yardım ederek falan. Mecali yok hiç. Sen evine gelme yeme. Yemek yemek de mecalişler. İnsan bazen öyle halsiz oluyor. Yemek de yemezsin yani. Boğazından da bir şey demezsin. Öğütemezsin. Çiğneyemezsin. Hepsi Allah'ın yardımıyla oluyor. La hevle ve la kuvvete illa billah. Ondan sonra geliyorsun, geliyor, götürüyorsun. Sofraya böyle zor oturuyorsun. Arkasını yastıyorsun falan. İşte ona böyle ne bileyim işte. Yani evvel emirde beynine gidecek. Şekerini biraz yükseltecek. Tansiyonu falan yerine getireceksin. Ne bileyim. Bal şerbetidir vesairedir yani. Bazı, bazı şeyin Ee, kalori olarak vücuda intikali veyahut da sana kuvvet vermesi gecikmeli olur bazı gıdaların. Bazı gıdalar biraz daha çabuk yani mideden şey olur az mı falan kana karışır falan. Hani insan bir kuvvet hissedecek çünkü belki günlerdir aylardır efendim vitaminsiz, şeysiz kalmış adam. Sen de onu yediriyorsun, içiriyorsun o da şöyle bir gözünü açıyor gözünün feri geliyor. Ondan sonra konuşmaya mecali geliyor. Ondan sonra işte böyle dik oturabiliyor falan. Ondan sonra adama ...dönüyor diyor ki, o yolda onu görüyüp de acıyıp da... ...böyle bu ikram yapıp da evinde falan böyle her türlü şeyin bakımını yapan adama... ...karşı konuşma gücünü kendinde bulduğu vakitte... ...ona kalka dönüyor diyor ki... ...sen de benim kıymetimi bil ha. Adam da şok oluyor falan şaşırıyor, ne demek istiyor falan. Senin de yemeğini herkes yemez yani. E şimdi bu ne gülüş bir durum. Sen sanki kaç kişiden yemek teklifi aldın... Nerede erzak buldun da tercih yaptın da buna geldin de. Şimdi bu adama imtinanda bulunuyorsun. Başına kakıyorsun ve diyorsun ki senin de yemeğini herkes yemez. Sen zaten bu yemeği yemek zorundaydın. Bu yemeği yemesen zaten birkaç gün daha ya yaşardın ya yaşamazdın. Adam seni bulmuş acımış, lütfetmiş, kerem etmiş, ikram etmiş bir de kafayı kaldırınca adama diyorsun ki senin de yemeğini herkes yemezdi. Sanki 40 kişi teklif etti de sen bunu tercih ettin yani. Senin de konuştuğun laf buna benzedi dedim diyor efendiler. O zaman adam da dedi ki hoca efendi ben bunu düşünememiştim. Ya namaz kılıyoruz tabii bize verecek yani. Şimdi Allah -u Teala ben nehu bu sevap veriyor. İbadete kulları mükafatlandıracak. Ala taati, taat ve ibadetleri karşılığında, mukabilinde namazına bir şey vaat etmiş, oruca bir şey vaat etmiş, sadakaya vaat etmiş, zekate vaat etmiş. İslamiyet cennet vaatleriyle, müjdeleriyle e, dolu Kur'an-Sünnet. Hadis. Hadis-i şeritler. Doğru. E tabi verecek bunu. Sözünü bozmaz. La-i hülfü'l-mi'ad, vaadine hülfetmez. Kezipten münezzeh, cimrilikten münezzeh, acizlikten münezzeh. Çünkü vereceğim dedi de ben de sana bir şey teklif et. Şunu yap da şöyle yaparım, sana böyle yaparım. Sonra sen yaptın, itirdin, bitirdin işi. Ama benim o imkanım kaçtı, fakir oldum bilmem. Ben de sana ne diyeceğim. Özür dilerim ya. Dedim sana bu işe gir şöyle, ben de destek olacağım falan ama... ...ben de battım, iflas ettim. Şimdi ben de borçluyum. Ha bu kul hakkında düşünülebilir, vaadini yerine getiremez. Kimi hainlikten, kezipten, yalandan ama kimi de imkanı olmaz. Söz veriyorsun bir sene, iki sene içinde, bir hafta da milletin ekonomisine kadar değişen var yani. Ondan sonra adam sözünde duramaz yani. Sen de ona Allah razı olsun kardeşim, niyetinle destek oldun tamam, sen de imkanın kaldın. Ama Allah'ta böyle bir acizlik söz konusu değil ki. Onun için yani vaadine hulfetmesi düşünülemez. Çünkü neden olur? Ya yalancılıktan, ya hainlikten, ya dolandırıcılıktan ya da gücü yetmemekten. Ya bundan hiçbir Allah'ta olmadığına göre mutlaka ki sevap verecektir. ha Sen tabii şirke düşmezsen, mürtet olmazsan, iptal etmezsen, geriyi bozdurmazsan, kulaklarına girmezsen. Onlar ayrı bir meseledir. Ama şimdi bunu verecek. Sen hak ettiğin için mi verecek yani? Tabii verecek bu kadar yemekleri bize. Biz de namaz kılıyoruz. Mantığı. Bu, bu nasıl bir geçerlilik arz ediyor? Verecek ama bir hükmül Kerami iyiliğinin hükmü neticesinde ikram sahibiyim diyor. Yani sana iyilik yapıyor fazladan. Sen hak ettiğin için sen bunu hak ettin bunu karşısında. Geçen sohbetlerde yine anlattım. Bir daha tekrara düşmeyelim. Yani tabi her dersi herkes dinlemiyor ama 500 sene adada ibadet eden zatın işte keremimle muamele edeyim Adaletimle mi muamele diyeyim? O da bir hesap yaptı, 500 sene sırf ibadet yaptım. Müjde günah yapmadım. Kerem'ine bırakırsak belki hesabı düşük tutarlar melekler falan. Onun için 500 seneliğin tam karşılığını alamam. Yani cennetteki alacağım nimetler eksik kalabilir falan. Bir hesap yaptım ne, ne bilsin evliya Allah'a ama işte öyle düşündü yani. Düşünebildi yani. Dedi yani bana amelime göre muamele et. Yandığın gündür bir hesap, bir kitap. Bir günlük gözünün görme nimedi. Bu uzun bir hadis-i şeriftir, sahittir. Hakim Müstedrek de bunu zikrediyor. Müstedrek sahi, buhari Müslümin ilaveleri yani. E bu, bu kul 500 yöne ibadet karşılığında hiç günahı yok. Bu adamın bir günlük göz nimetine şey edemez. E senin namazın, ibadetin sence cennet verecek, nimet verecek, vermek zorunda. Muhtecilerin kafası, e, yemek verecek tabi biz de namaz kılıyoruz e hesabı. Bu nasıl olacak? E sen ki bu kadar günah var. O evliyanın 500 sene hiç günahı yok. Sırf ibadeti var. Senin benim bu kadar günah var. Zaten sırf o günaha baksan bütün nimeti istihkakın olsa bile iptal ettirir. E sen neye göre dursun ki? Hücup yolu üzere, lüzum yolu üzere. Tabii ki mecbur verecek. Öyle bir şey yok. Bir hükmü keremi. Vel Belvadi, Vaad müjde verdi. Vaadine hülfetmez. Söz verdi. E söz verirken sen hak ettin de mi söz verdi? Hak etmedin de mi söz verdi? çünkü adam hiçbir şey hak etmemiş ben de diyorum ki ya seni çok sevdim sana bir daire vereceğim e sen burada altyapın olarak geriden bana ne iyilik yaptın da ben sana bu sözü verdim e Allah Teala kullanıverdiği vaat ve söz karşılıksız hibe kabiliğinden bir söz karşı taraftan bir iyilik görmedi ki yani onun yaptığı iyiliğe vefa borcunu ödemek üzere olsun onun için bu vaattir müjde vermiştir keremdir ...lutuftur, iyiliktir ama la bihükmül lüzum, zorunluluk, e, efendim ben sana bunu vaat etmiştim, buna mecburum. Ya tamam Allah, kimse Allah'a bir şey vacip edemez, Allah bir şey kendine vacip ederse yani... ...ne buyuruyor mesela, le emlen le cehennem i̇şte cehennemi dolduracağım, yemin ettim falan bu şimdi... ...o kendi kendine yaptığı bir karar, verdiği bir karardır, bir yemindir. İşte mesela vecebet mehabbeti ilim mütehabbi nefiyye, işte benim için birbirini sevenleri sevmen vacip oldu. Vel müte zaviri nefiyye, benim rızam için birbirini ziyarete gidenlere, vel müte bazili nefiyye, benim rızam için birbirine cömertlik yapıp ikramda bulunanlara, vel mütecalisi nefiyye, benim yolumda bir meclis kurup zikir, ilim, sohbet meclisinde oturanlara bir araya gelenler, sevmen vacip oldu. Vacip oldu ve vücub tabirini kendi kullanıyor burada adresi kutsidir. Sahih hadistir, hadis-i kutsidir, hücum ama bu zorunu ben kendime bunu mecbur ettim. O ayrı, senin Allah'a bir şey dayatman ayrı. Biz burada kullar Allah'tan bir şeyi e, mecbursun bize bunu vermeye Çünkü biz bunu namazımızı kılmıştık şeklinde e, ne yapamazlar? Bir şey koparamazlar yani. Ama kendi bir şeye söz verdiyse o kendi kendine vaat etmiştir, üstlenmiştir o işi. Üstlenmiştir, ayrı bir şeydir. Ee, bir hükmü lüzum yani o bunu artık yapmak zorunda çünkü sen artık beş vakti kıldın mı kıldın o beş vakti kıldığını göre onun da cevap vermesi lazım ona artık senin namazın onu bağladı mesela haşa böyle bir şey olamaz böyle istihgak, hak etme Türkçe'de istihgakımı ver derler mesela Arapça kelime Türkçe'de yani o günlük hak ettiği bir mesela maaşından veya da işte yemekten arzaktan. istihgak, sen Allah'tan ne istihgakın var ne alacağım var yani İşte çünkü la yecibi vacip olmaz Allah'ın üzerine fiilü hiçbir işi yapmak yani Allah'ın fiillerinden gidiyoruz itikat dersinde konu ef'al ilahi Allah'ın yaptığı işleri anlatıyoruz tamam yaptığı iyilikler şunlar bunlar bir şey ama bu fiillerin hiçbirini yapmak zorunda değil yani Allah'a bir şey vacip olmaz ve la tesavvaru düşünülemez min Allah tarafından zulmün e, hiçbir zulüm e, efendim düşünülemez Çünkü başkasının mülkünde tasarruf yapmıyor ki. Her şey kendi mülkü. Ya senin dediğin kendi arsanda istediğin yeri kazdın, istediğin yeri doldurdun yani. Buna kim zülüm başkasının mülkünde tasarruf etmediğin zaman. Ya Allah her şey Allah'ın mülküdür. Ne ne yapsa? Öbünü hasta etti, öbünü usta etti yani. Öbünü zengin etti, öbünü fakir etti, öbünü aziz etti, öbünü zelil etti. Ne diyebilirsin? Kendi mülkünde istediğini dediğini. Zulüm düşünemez. Vacip olmaz. Lâhattin hiçbir kimse için aleyh Allah'ın üzerinde hakkun. ...benim Allah'tan alacağım var Ayşe. Hiç kimsenin Allah'tan bir alacağı yok. Hiç kimsenin Allah üzerine hakkı ve istihkakı olamaz. E, mülk sahibi hakkında bunu. Nasıl konuşuyorsun? 13'ün için sevap da verecek. Azap da yapacak. Bunları Kur'an'da beyan ettiğinden anlıyoruz. Kendi kafamıza göre mantığımızdan kıyas yapmıyoruz. Ağat ve hadisler bunu beyan ediyor. Bundan dolayı buna ehl-i sünnete göre itikad ediyoruz. E, i̇yiliklere sevap verecek. ama muşahhaslaştırmıyoruz. Bu adam namaz kılıyor. Bu adama verecek diye muşahhaslaştırmıyoruz. Çünkü o adamın münafık mı bilmem ne mi başka bir işi mi var? Niyeti nedir? Ben onu biz bilmiyoruz. Muşahhaslaştırmıyoruz. Genel manada itaat edenlere sevap verecek. isyan edenlere azap edecek. Bu tamam kadide. Kadiyi kendi koymuş. Onu onun hakkındaki kadiyi başkası koymamış ki zaten. Ama bütün bunlar bir bi hukul adli ve fazli adalet hükmünce fazile hükmünce. Rabb yok mülkü verecek Allah hakkında. ...lazımdır, mecburdur, yapmak zorunda kalmıştır. Böyle olursa... E, e, çünkü al, al, hidayet allah Teala'dan. Hidayet Allah'tan. Sana iman vermek Allah'ın yaratmasıyla zaten. İman yaratıyor sende İmanı bile o yaratıyor. Ondan sonra namazı is, kılma isteğini o yaratıyor. Ondan sonra e, onun ilmini o yaratıyor. Ondan sonra onun gücünü, kuvvetini bir namaz kılmak kolay mı? Ne kadar kuvvet ister. Pası kelim. Ayağa kalkamıyorsun ya. ...sağlığın vermiyor, kuvvetin vermiyor. ...onun için... ...hidayeti yaratan olduktan sonra... ...sen daha... E, ...ne konuşabilirsin yani... ...onun için Allahü Teala... E, ...tebâruka ve Teala... ...efendim... E, ...ehli sünnete göre... E, ...ne yapabilir... ...efendim... Teklif, malayı utak yapabilir. Ne demek teklif, malayı utak? Adamın gücünün yetmeyeceği bir şey de ondan isteyebilir. Eşin isteyebilir mi? İsteyemez mi? Muhtezeli istemez ya Her şeyde Allah'a bağlayıcı haşa sıfatlar koyuyor Ya kardeşim, şimdi Ebu Cehil'in Peygamber Efendimiz'e tasdik etmeyeceğini Allah bilmiyor mu ezelde? Biliyordu. Peki Ebu Cehil'e imanı emretti mi? Bütün kafirlere şu anda allah Teala yapışık. Sekiz milyarın içinde bilmem altı milyar altı kafir, buçuk milyarı kafir olduğunu bilmiyorum. Bunlardan kim iman edecek, kim iman edecek, bilmiyorum. E, i̇man etmeyeceğini bildiği halde e, onlara iman emretmiyor mu? Bütün e, e, bütün insanlara eee Rasûl'üme iman edin buyurmuyor mu? Şimdi Yahudilerin, Hristiyanların çoğunun iman etmeyeceğini bilmiyor mu? Yahudiler Kitap Aminu yine de ey hal Kitap iman edin diye emretmiyor mu? E dolayısıyla eee Allah Teala onun inanmayacağını bilse de ona emir gönderiyor. yasak gönderiyor peygamber gönderiyor. Neyi biliyor? Onun kafirlikte inat ve ısrar edeceğini biliyor ezelde. O bilgisi doğrultusunda onun hakkında bir hidayet yaratmak irade buyurmuyor. Halk yapmıyor. Bir hidayet yaratma fiilini devreye sokmuyor. O ayrı bir şey. Ama o kişi kendine verilen sermayeyi imansız önde kullanacağını bildiği için. Dolayısıyla Allah'ın o bilgisi o kulu kafirlikte mecbur bırakmıyor. Ama onun kâfirliği seçeceği hakkındaki Allah'ın ezeldeki doğru bilgisi şaşmıyor yani yanılmıyor. Çünkü neden? Yanılsa cehalet lazım gelir. O zaman senden benden ne farkı kalır? Ben de bu adam iman eder mi, etmez miye bir karar veremiyorum. Kestiremiyorum yani mesela. Allah-u Teala adamı kestiremeyecek yani. Ama ben de onu bilmediğim için ben ona yine tebliğimi yapıyorum. E bana da tebliğ yap buyuruyor. Habibine de gidiyor ki Tebu Ceyla Vazet buydu. Ama biliyor ya, bu cehli ayrı bir şey, ayrı bir şey. Ondan sonra Allah bütün bu konuların e, şey nereden geliyor? Efendim e, mevzusu. Muhtecil diyor ki asla, murat asla Allah hakkında vaciptir. Ne demek? Yani e, kulları hakkında en iyi ve yararlı olanı gözetmek zorunda. Nasıl zorunda ya? Nasıl bir şeyin zorunda ya? ne hak etmiş? Böyle bir şey çıkartmışlar. Ee, bunun üzerine işte e, mevzu buradan kopuyor. Zaten Ebul Hasan Eş'ari de radıyallahu teala e, elce mutezile mezhebinden de. Yani ilk talebeliği gençliğinde mutezile mezhebinden. Hatta olsa bazı kitaplar da yazmış. Sonra el-i sünnet imamı olunca, onlardan dönünce zaten ona rüyasında E, mana aleminde rüyasında eli sünnet ve cemaat yoluna gir mutezileden ayrıl diye be, beyan edildi sünnete ittiba et mutezile fırkasından ayrıl o emri tuttu sonra çok yani böyle dua etti ki ben bazı kitap şeyler yazmıştım oradan talebeler almışlar olabilir ben onların hepsinden toplayamam yani bidat ehlini destekleyen bir şey eserim kalmasın Allahu Teala da ona vaat etti rüya aslında rüya Ebu'l Hasan Eş'ari yani bu. Allah Teala ona vaat etti ki e, batıl noktalarda, yazıların yanlış itikad noktalarında bir eserin, bir kitaplarda, bir yazıların eserini bırakmayacağım. Kimse onlardan bahsedemeyecek. Hakikaten şu anda eee Mutezile kafası var, ilahiyatlarda da var, her yerde var. E, efendim o lerden buraya gelene kadar 1100 senedir 1100 senelik bir konu bu. 1100 senelik bir kişi e, e, şey şeye ait El-i Sünnet'e muhalif bir şey çıkarıp ortaya çıkaramıyor. Bir yazmadan, bir şuradan, bir bir, bir fikir dağılmamış. almamış. Çünkü allah vaat etti. Batıl mezhepler hakkında yazdığından bir eser bırakmayacağım. Şimdi çünkü El-i Sünnet'e dön buyurdu. O da El-i Sünnet'e döndü. Ama ondan sonra hocasıyla e, mücadele ederken... E, ...mutezile olan şeyhi, o zamanki hocası diyelim... E, ...Cübbayi'nin mezhebinden e, ayrılmak isterken... Onunla bir tartışmaya girdi. Bu çok acayip bir şey yani. Şimdi onlar diyorlar ki Allah'ın kulları hakkında en düzgün, en faydalı, en karlı olanı yapmak zorunda. Muratı asla deniyor buna. Bütün konu bu dersin özeti buradan çıkıyor yani. el i Sünnet'te diyor ki allah Teala lütfu keremiyle kullarının faydasına işler yapar. Ama allah Teala bir şey yapmak zorunda. Mecbur. Bırakılamaz. sonra ondan bir tartışması oldu mesela. Bir münazara oldu. Ee, efendim... Ee, şimdi diyelim ki bir çocuk Müslüman olarak öldü. Bir de yani ama çocukken öldü, buluğa öldü. Bir de Müslüman bir çocuk e, yani ana babadan doğması asebiyle sonra da Müslüman ama e, buluğa erdi, namazla kıldı, abdest aldı işte 30, 40, 50, ne kadar yaşarsa o da Müslüman olarak öldü. Şimdi allah Teala E, buluğa erdikten sonra namazla abdestle amel işleyip de öleni derecelerini diyelim e, yüksek yapmış buluğa ermeden yine Müslüman sayılıyor fıtrat üzere tabii ölmüş ona o ameli salih işleyen buluğa erip de e, eceli gelince ölen Müslümanı ondan üstün kılmış çünkü neden? E iman itikat dersleri bak dinliyorsunuz kolay mı? Erişretli öğrenme zahmeti çekmiş, ibadet zahmeti çekmiş, namaz, oruç, abdest, dikkat, buludan sonra dünya kadar salameler işlemiş. Öyle mi? Yorulmuş. Peki. Şimdi, e, mutezile burada diyor ki, allah Teala'nın bu sabi çocuk, Müslüman ölmüş, efendim onu zente koymuş, tamam mı? Ama buluğa erip, e, iman etmiş, ibadetlerle meşgul olmuş, onun derecesini e, üstün kılması vacip. Çünkü neden? Adamın zahmetine göre ecir verilecek, adam da zahmet çekmiş. Kolay mı namaz, abdest, haramdan sakınmak, hele bu zamanda zirgül. Yani o zaman bunun, bu çocuktan mertebesinin üstün olması lazım. Yani Allah, bir Allah'a karşı kota koyuyor yani Allah'ın bir fiiline karşı. Nasıl yapacağını sanki haşa, allah Teala talim eder gibi. Bunun üzerine Şimdi yine mutezile e, fikrine devam ediyor. Yani İmam Ebu'l-Aşşem ile hocası arasında, cübbay arasında geçen tartışmada efendim eslaha murat, Allah'ın kuluna enkarlı şey yapması gerekiyor meselesinden misaller veriyor. Diyor ki mesela o çocuk dese ki, Ya Rabbi niye bunun e, derecesini benden üstün yaptın? Yani bu kulun, kulunun. E allah Teala da buyursa ki, misal yani bu şimdi. Böyle bir şey hadis falan okumuyoruz. Muhakeme yapıyor şimdi muhtecile kafası. şimdi Mantık yürütüyor. Ondan sonra efendim bu kulun buluğa erdi. Senden sonra yaşadı. Ondan sonra ibadetlerde çok gayret etti falan falan yani Zorluk zahmet çekti İslam'ı yaşamak kolay mı? Sen buluğa ermeden kolayca öldün müslüman olarak. Efendim e, o çocukta da ki e, şimdi en iyisini kuluna en karlı olanı yapması gerekiyorsa eğer O çocuk da su, su, lafı sürdürecek. Diyecek ki ya Rabbi, sen beni çocukken öldürdün. Madem sen bana en iyi, benim hakkımda en iyi yapman lazımdı. Ben şimdi cennette burada üçüncü derecede kaldım. Adam çıktı üçüncü dereceye. E sen de beni öldürmemen gerekirdi. O zaman hayatımı devam ettirmen gerekirdi. Şimdi muhteşem kafasına göre gidiyoruz. Bak nereye gidiyoruz. Ondan sonra ben de buluğa ermem gerekiyor. Yani beni buluğa erdirmen lazım. Ondan sonra ben de ibadet taat imkanı vereceksin. Ben de çalışacağım, kayret edeceğim. E sen burada bana adalet yapmadın, da bulunmadın. Niye? Benim ömrümü uzatmadın, ona, onun kadar yaşatmadın. E çünkü o çocuk bu hesaptan giderse benim benim için en karlısı 300. dereceye çıkmaktı. 300. dereceye çıkmam için de benim de madem o nasıl çıktı? Efendim şu kadar yaşadı da şu kadar namaz kıldı, oruç tuttuyla. E ben de onun kadar yaşatabilirdin, yaşatabilseydin. Ben de 300'e çıkardım. Burada benim hakkımda çok iyi olanı yapmadın diyecek şimdi. E bunun üzerine, e niye be peki onu benden üstün kıldın şimdi? Bu tercihi neden yaptın? Ya burada Allah'a bir şey sorulmaz. El i Sünnet diyor ki, bu tercihi bunu benden niye üstün kıldın? Niye buna fazla ömür verdin? Niye onu 80 yaşına yaşattın? Beni 40'ta öldürdün. Böyle bir şeyler Allah'a sormaz. Hikmetine binaen, zâlike Allah yüteyim ben yaşadıyor Kur'an. Bunlar benim lütfumdur, keremimdir, iyiliğimdir, ikramımdır. Kimseye bir borcum yoktur, kimsenin benden alacağı yoktur. Ben dilediğime veririm diyor. Allah Allah! E ona bakarsan Musa Selam'ın ümmeti İsa Selam'ın ümmeti bizden fazla yaşamış 40 sene, 50 sene değil yani 300 sene, 500 sene, 700 sene ibadet yapmış Hangisi cennete önce giriyor? Bizim ümmetler giriyor E bizim ümmet ne kadar amel yapmış? En fazla yaşayan 60-70 ortalaması diyor hadislerim Onu bunu çıkarsan 40 sene ibadeti çıkmaz Adam 400 sene ibadeti var Adam orada sonra da bekliyor Eski hak olan, din üzere yaşamış olanlar. E bizim ümmetin adamı öne geçiyor. Hadis sahih hadis. Oradan sorabilirim. Zaten soracaklar. O da bu gaye var. Geçmiş Musa senem İsa senem ümmeti. Ya Rabbi bunları bizden sonra gönderdim, Bunlar bizim kadar ibadet etmediler. Bu mesele de var yani. Mevla da böyle konuşturacak yani. Bak burada hadis var. Bu farazi değil. Bu gaye Müslüm hadisinde. allah Teala buyuruyor. Yani Musa senem ümmeti öğlen ikindi arası kadar... Diyelim İsa Aleyhisselam'ın vedi e, ikindi akşam arası kadar ya da sabah öğlen arası kadar Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'ın öğlen ikindi arası kadar, bizimki ikindi akşam arası kadar. Dolayısıyla e, geriye döndüğün zaman ikindi akşam arası öğlen ikindiden daha az, öğlen ikindi sabah öğlenden daha az. Ama burada nasıl bize öne geçeceğiz? Ama geçeceğiz buyuruyor. İşte aynı ayetteki şeyde hadis-i şerifte mahşerde Mevla bu cevap verecek. Zalike fazlı ütiğmen eşek. Mevlada bulacak. siz namaz, ibadet neyse, kendi şeriatınıza göre amel ettiniz mi? Ettik ya Rabbi. Emirlerimi tutup yasaklarımdan kaçtık, mı? Ya, kaçtık ya Rabbi. Her zalim tükün bir şey, yaptığınız amellerde, sevadettiğim sevaplar ve mükafatlar hususunda bir şeyinizi eksik ettin mi? Etmedin ya Rabbi. Ezeke fazla yutayım eneşa. Bu arada Muhammed'e süreleri günleri az olmaktır, zahmetleri daha az olmasına rağmen daha fazla veriyorsam o benim karşılıksız lütumdur Ona bakarsan sen de hak etmedin, o da hak etmedi, o da hak etmedi. Kimsenin benden alacağı yok. Herkes benim yarattığım hidayetle yolunu bulmuş, benim verdiğim kuvvetle ibadetini yapmışsa zaten kimsenin bende alacağı yok. Babanızın malıydı ki bu nereden ne getirdiniz? O zaman ben burada sana vaat ettiğimi tamamladım mı? Tamamladım. ...vaat edilen mükafat... Da ...eriştin mi? Eriştin. Erişiyor musun? Erişiyorsun. E sen şimdi diyorsun ki öbürüne kıyas yapıyorsun. Bu benden az yaptı. Niye benden fazla aldı? Bu benim fazla lütfu keremimdir. Onu dilediğime veririm. Müsaade buyurun yani. Sustu oturdular aşağı diyor. Yani bu Bukhari Müslümanlar. Onlar da Allah'a itiraz için değil. Zaten cennete girecek adam mahşerde Allah'a itiraz eder mi adam? Dünyada etmemiş zaten yani. Dünyada etseydi zaten cedde giremez. Girerken itiraz mı edecek? Onu konuşmuyoruz. Ama Bukhari Müslüm müttefekun alem bir... Yani en azından Bukhari'de olduğunu kesin biliyorum. Bu hadis sahihtir. Dolayısıyla bu noktadan gittiğin zaman... Efendim sen nereye gideceksin yani? O zaman allah Teala... Şimdi o çocuğa ne cevap verecek şimdi? kafasından gidiyor. Yani cübbâi bir şey diyor. Ebul Ahsen Eşari hocasıyla tartışıyor. İlk ayrılma noktasında hocasını haptetti yani susturdu muhtezileş hocasını. Nokta bu konu buradan çıktı yani. Çünkü Allah'ın ona verdiği ilhamla ilimle Ebul Ahsen Eşari radıyallahu anh büyük ağız. Müceddit, müçtehit yani. Ma, Matürdi ayarında bizzat. Dolayısıyla e, Allah-u Teala şimdi çocuğa ne cevap verecek? Sen sana göre diyor şey. Ebul Ahsen Eşari diyor ki senin kafana göre Bu çocuk böyle diyecek. Bu çocuk böyle dediğinde Allah ne cevap verecek diyor şimdi Öyle sen diyorsun ya en iyisini yapması gereği. O çocuk da dedi ki benim hakkımda en iyi olan üçüncü dereceye çıkmaktı. O da 80 sene yaşamak ile olduysa öbür adamda e ben de yaşatabilirdim. E sen de böyle yapman gerekirdi diyecek. Peki Allah buna ne diyecek? E o da diyor ki allah Teala da diyecek ki ben biliyordum ki sen buluğa erseydin şirk koşacaktın. Veya isyan edecektin, senin için en yararlı olan çocukken mükellef olmadan ölmekti. Şimdi o da öyle tutturmaya çalışıyor. Ki Tev suresinde de bunun bir örneği var. Yani Hızr Aleyhisselam'a öldür dediği bu çocuğu allah Teala öldürdü küçük çocuğu. E sonra Ledun ilminde ne dedi? Musa Aleyhisselam anlamayınca bu günahsız çocuk niye katledildi? kısas lazım değil bir şey mi öldürmüş? Ha, Biz Allah'ın bana bildirmesiyle biz Allah'la birlikte konuşuyor. Yani. Biz diyor korktuk. Bu çocuk büyünce kafir olacak. Ana babasını da kafirler zorlayacak. Biz korktuk diyor. Biz derken ben demiyor çünkü ne der? Ben bunu kendi kafamdan yapmadım diyor. Yani Allah bana bildirdi. Biz diyor Allah korkar mı aşağıya? Yani böyle bildim diyor allah Teala. Ona da bildirdim diyor. Onun için bu çocuk pulu vermeden ölsün. Şimdi bu kafaya gidiyor. Şimdi mutezile kafası Allah adına bu cevapları veriyor o sabiye çocuğa. Anladın mı? Konu bu. Şimdi Ebu'l-Hasen'in Eş'ari'yi de diyor ki radıyallahu teala madem diyor bu noktaya kadar geldin cehennemde lezanın, sakarın derekellerinde cehennemin dibinde yanan kafirler bunu duyuyor. Faraza şimdi konuşuyoruz. Duyunca demezler mi? Ya Rabbi sen bizim şirk koşacağımızı bilmiyor muydun? Allah bilmez diyen yok. Herkes diyor. E, Tabi e, biliyordun. E biliyordun. Bizim için de aslah olan, şimdi Allah'ın kulları hakkında en karlı olanı yapması gerekiyorsa E bizim için en karlı olan hoş, e, kafir yaşayıp ölüp geberip cehennemin tipini var değildi. E o zaman e siz de yaşadınız, bulu erdiniz, kafir oldunuz. E tamam e, sen bizim kafir olacağımızı bilmiyor muydun? Biliyordun. E niye bizi de bu çocuk gibi küçükken öldürmedin? Şimdilik ne cevap verilecek mutezile kafasına göre burada? E biz de bu Müslüman çocuğun cennette girdiği birinci derece, birinci basamak, üçüncü basamak, biz de ona razıydık. Ondan altına da razıydık. Hani şimdikilerin lafı gibi cennete gireyim de çöpçülük yapayım kapıcı olayım. E biz şimdi bu cehennemde yanıyoruz. E bu çocuk tamam ubulu ermedi uzun yaşamadı ibadet yapmadı kazanamadı yüksek dereceye çıkamadı. Ama yine cennette nimetleniyor. E biz bundan aşağısına da razıydık. E biz de çocukken öldürseydin de kafir olmayaydık. E buna ne cevap vereceksin Allah adına? Allah adına konuşuyorsun ya. İtikattaki mezhep imamı kimin adına bunu anlatıyorsun? Ha, O zaman şey e, bu hasen Eşari'nin karşısındaki efendim e, işte Vasıl i̇bn olacak yani veyahut da neyse Mu'tezile e, hocası bacakları kesildi. Kesildi. Hiçbir cevap Veremedi. Niye cevap veremedi? E şimdi demek ki Allah'ın işleri efal ilahiyye, umuru rabbaniye, mutezile kafasıyla, akılla, mantık, terazisiyle ölçülecek, tartılacak kabilden değildir. Burada kıyas yürümez, burada mantık sökmez. Çünkü neden? allah Teala ezelde kimin e, hidayatı seçeceğini bildiyse ona efendim E, hidayet yarattı dünya geldiğinde kimin dalaatı seçildiği bildiyse ona dalaat yarattı ama o ilim onu mecbur etmedi okulu yapmaya yapacağını yapmaya kafirlik yapmaya irade kudret kendisine cüz'i verildi ama Allah bunu ezelden biliyordu zaten seyretti Allah'ın ilimi şaşmadı ama demek ki allah Teala Teala kulların, kullarının hakkında e, en iyi olanı yapmak zorunda diye bir kayda olamaz ne, neden e, şu anda ...kulları hakkında diyorsun... ...Müslümanlar hakkında demiyorsun ki... ...8 milyar kulları var hepsi... ...Allah'ın üvey kulu yok... ...hepsini o yaratmış... E ...şimdi bu kafirler ölecekler... ...bu ölecekler hepsi kâfir olarak ölen cehenneme girecek... ...bu ayetle sabit... ...e bunlar hakkında en iyisi... ...bunların hepsi buluğa ermeden ölmesi değil mi o zaman... En azından fetret devri olsa, bulu ermeden öleni mükellef tutmama fetvası bile olsa, en niyatinde iman Rabbani'nin görüşüne göre toprak olmak bile olsa cehenneme girmekten iyi değil mi? E o zaman onlar hakkında en iyi olan onların azap çekmemesi değil mi? Cenneti de bıraktık. En azından azap çekmemesi en iyisi değil mi yani? Bir tercihe sunulsa bana şimdi toprak olmayı tabii ki tercih ederim cehenneme girme tehlikesine karşı. Yani cennette yüksek derece mi alsın, Yoksa aşağı derece mi alsın, Yoksa cehenneme mi gidersin? Yoksa toprak mı olursun? Bana mı soruyorlar? Yani bu durumda ben tabii ki toprak olmayı tercih ederim. Cehennem tehlikesinin durumunun karşısında. Böyle bir tehlike varsa. Dolayısıyla asla en iyi olanı yapması lazım. Allah'ın. Böyle bir itikat olabilir mi? En iyi olanı yapması lazım dersen bu adamları cehennemde yanması mı? Bunlar için en iyi. Bunca gavur ölüyorlar her gün kafir olarak. Ölenler için konuşuyor. Evet, niye onlar çocukken öldürmüyor o zaman? Sen Allah'a bir şey vacip kılamazsın. allah Teala Ezel'de hepsini bildi. E, hikmetine binaen, imtihan hikmetine binaen. Ha peygamber göndermediyse, fetret devriyse, e, vaaz duymadıysa, e, tebliğ sebepleri ona ulaşmadıysa, ona zaten azap etmeyeceği, her sünnetin ekseriyesinin görüşü, eşariyi kesin, maturi diye e, tercih edilen görüş, hari dava. Yani bu, bunu konuşmuyoruz ama sen dersen ki sevap iyi ibadet yapan Allah'ın sevap vermesi lazım. İba, i̇syan eden günah işleyeni cehenneme atması lazım. Böyle bir lazımlık yok arkadaş. Zinadeni kafadan direkt affedip onlar onu mesul tutmayabilir. E adam tövbe etmiştir de felandır. Tövbe etme şartı da yok. Yani bir adam yaptığı özel bir zinadan, özel bir tevbeyle pişman olup nasuh üzere bir daha dönmemek kaydı... ...böyle bir tövbesi olmasa da Allah bunu affedebilir mi? Affeder etmez, müşakkas bir kişinin zinasından bahsetmiyorum. Genel kaydı konuşuyorum, edebilir mi? ehl Sünnet'e göre edebilir. <gülüyor> Fahişe katının ömrü fuhuşla geçmiş kadına köpeğe su verdiği için affetmesin. Buhari'de geçiyor affettiği. Kadın orada özel zina tövbesi mi yaptı köpeğe su verdikten sonra yani hadiste? E demek ki küçük bir günahtan azap edebilir. Büyük bir günah affedebilir. Demek ki efendim e, hiçbir şey Allah'a hakkında bir zorunlu değil. Bir şey ona vacip değil. E, kulların hakkında en iyisini yapmak iyi. E, ben o zaman 200 sene beni yaşatsın. Ben iki sene İslam'a hizmet edeyim. Ayet-i kumle bilmem ne bilmem ne. Ahirette bilmem. Yüksek bir dereceye çıkayım. Benim hakkımda en iyisi bu. Herkes hakkında en iyisi bu. Ya ben, ben ne biliyorum? allah Teala biliyor kimin ne yapacağını. Onun için itaata sevap vaat etmiş. Ee, günahlara, şirke günahlara ceza vaat etmiş. Kimine muhallet, kimine müebbet, kimine müvekkat. Yani kafirlik gibi değil. Diğer büyük günahta olsa müebbet azap yok. Müslüman olarak ölene. E bunlar hepsini vaat etmiş. Ve'id etmiş. vaat müjde tarafında söz vermek. Ve'id tehdit ve azap tarafında söz vermek. Ama bu noktada Kâfir'i cennete sokmayacağım diye de karar vermiş, o da bize bildirmiş. Bütün kafirleri de afetip şirklerini cennete soksaydı, ne diyebilirdik? Ne diyebilir, ne hakkımız var? Ama inna la bir şirk koşana afetmeyeceğim. Karar vermiş, kendi kendine bir karar vermiş, açıklamış. İnna de la ilâhûmün veat kararımı da bozmam diye bir şey. O ayrı bir şey. Kimse ona vacip etmiyor ki ona. Ama mütezil öyle demiyor. Şimdi ondan sonra işi getiriyor. Madem Allah böyle sözler vermiş Kur'an'da, tamam o zaman ibadet yapan mutlaka sevabını alacak. Nasıl mutlaka kardeşim? Gazap ettirir başka bir şeyden kızdırır, namazlarını sevabını siler yani ne konuşabilirsin? Başka bir yerden razı eder, 40 senelik zinasını siler. Ne konuşabilirsin? Başka bir yerden razı eder. Memnun oldu. Ne diyor işte hadis senin Bukhari olmasa? E, dolu tane hadis var. Ondan sonra gafarallahu la şekerallahu la teşekkür ediyorum sen affettim hadi bakalım fuhşunu fuhşunu köpeğe su verdin ne diyebilirsin ama sen bunu gelip de her zina yapan erkeğe kadına münferit vaka olarak tatbik edemezsin öyleyse bu da köpeğe su verdi öyleyse bunu zina sahfetti tevbe etmesine bile lüsün yok burada yine sapıttın biz burada Allah'ın özel bazı kullar hakkında yaptığında ne anlıyor el-i sünnet bu ayet hadislerden el-i sünnet itikadı nasıl beliriyor Billurla şöte ediyor. Ha demek ki günah yapana azap yapmak zorunda değil. İbadet yapana da sevap vermek zorunda değil. Zorunda yok. Allah'a hiçbir şey vacip değil. İbadete verdiği hesapları keremiyle, vaadiyle, lütfuyla hak etmedikleri halde veriyor. isyan edenlere de azabını adaletiyle ve'idiyle tehdidini tahkik ve ikra ile yapıyor. Ama müferide indirdiğin zaman kimse kimse hakkında bu şun buna mutlaka sevap verir. Buna mutlaka azap eder derler. E ne yaptı adam birisi i̇şte, İsrail oğl estgümmette bu da sahih hadistir. İbn Kesir tefsirinde de geçer. Zaten kötü bir şihahda hadisine olması lazım. Sahih yani hiç şüphe yok. Hüküm çıkarılan bir hadis çünkü. Ne diyor? İki iki kardeş. Biri ibadete devam ediyor, biri günah devam ediyor. O da ona vaz ediyor, vaz ediyor, vaz ediyor. Birinci, ikinci, üç, dinlemiyor. Yine geliyor artık e, zinada adamı gördü onu veyahut da zinada görmedi. Hiç o zaman haram mıydı bilmiyorum tabii. Şey, eski ümmetlerde içki konusu farklı. Şey, şey, özellikle İslami is is ümmetinde. Yani günahlardan bir günah. O günkü şer'ata göre. ...hak olan şerata göre. E şimdi onu bir kere mağaz ediyor, önce tövbe eder diye bekliyor. İkinci de bu da çok sofi böyle, takma sahibi falan. Sinirleniyor böyle. Üçüncüye geliyor, vallahi Allah seni affetmeyecek diyor. Bak, vallahi diyor, Allah adına yemin ediyor. Allah affetmek, azap etmek kimin elinde yani sen şimdi buradan kimin adına yemin ediyorsun ki? Vallahi Allah seni affetmeyecektir. Bunun üzerine allah Teala zamanın nebisine vahyediyor. Git o kuluma söyle. Sen benim adıma yemin etme yetkisini, benim adıma derken, benim ne yapacağıma daire, Allah'ın ne yapacağını der. Kendi adına yemin edersin. Vallahi karpuz yemeyeceğim. Yersen karpuzu, öndersin, yersin cezayı, yemin kefareti ödersin, bilmem ne. Kendi adına karpuz yemeyeceğim, vallahi geleceğim, billahi gelmeyeceğim, gitmeyeceğim, konuşmayacağım. Kendi adına konuşuyorsun. Burada da yemin yapmamak lazım, çok ya Allah adını kullanmak lazım. Aynı bir dava. Yapınca korumak lazım. muhafaza, muhafaza Günah yemin ettiysen günah yapmaya o zaman yeminini boz, kefaretini ver. Yine de seni nasıl olsa günah yapmaya yemin etmiştin. O yemininden dön. Bir şey lazım gelmez demiyor. Benim adımını niye kullandın? Bozuk para gibi. Benim adımı kullandın? İçki içmeyeceğine dair. Efendim. Ya da içki içeceğine dair. Vallahi içki içeceğim. Ondan sonra da yok ya içki harammış içmeyeceğim. Allah sana da de demiyorsan ki madem içki içmiyorsun Yeminin, affettim. E yemin ettin ama diyor benim adımı kullan. Yine sen işte on fakiri yedirmek, yedirmek, neyse yemin kefaretini vereceksin. O yemin ettiğin şeyi de yapmayacaksın. Yemin ettim arkadaş bir, bir duble işmem lazım. Böyle bir şey yok. Onu da yapmayacaksın o haramı. Ama kefaret diyor diyeceksin Allah'ın adını kullanıyorsun. Kendi adını Allah'ın adını kullanıyorsan kullan. Yani kendi işini yaparken harama günah kullanmak kullanıyorsan da Ee, onu yapma kefaretler. ama sen Allah seni vallahi Allah seni affetmeyecek diyor sen kimin fiiline müdahale ediyorsun kimin fiilinden bahsediyorsun Allah'ın affetme fiilinden kota koyuyorsun vallahi Allah seni affetmeyecek ne biliyorsun Allah onu affetmeyecek allah Teala da peygamberini gönderdi o çok takva olup hiç günah işlemeyip kardeşine vaz eden ya sen benim başıma kefil mi gönderildin vekil mi gönderildin git işine kardeşim Allah Allah rahm de ya. dedi onu reddetti O da ona vallahi Allah seni affedecek. Mevlana gönderdi haberci. Vahiyine geldi. Nasıl geldi vahiy? O benim adıma yemin edene söyle ben onu affetmeyeceğim. O benim rahmetimden ümidini kestirmeye konuştuğu kardeşine de söyle ben onu affettim. Çünkü adam Allah'ın rahmeti nasılmış? Yani Allah bunu helal etti diye kafir olmamış haramı biliyor ama düş nefsine uyuyor adam o işte. E sen nasıl diyorsun Allah adına? Vallahi Allah seni affetmeyecek. Sen Allah'ın yapacağı bir fiile Allah'ın adıyla yemin ediyorsun. Sen Allah'ın fiiline ne karışırsın ki ben ne yapacağına? Anladın mı? İşte nokta bu. Müttezilerin sıkıntısı burada. Allah adına karar veriyor. Ve Allah buna diyor, sevap vermesi zorunda. bunu da azap etmek zorunda. Yani, yani bir adam zina etmiş bilmem ne. Tevbe sormuş, Mutlaka bunu azap edecek diyor. Bu biz zina yaptı diyor. Ya tövbe etti, etmedi. Orada da Mu'tezil'in kafası karışık. Tövbe ederse kabul etmek zorunda mı? O da ayrı bir şey. Haşa ve kelle. Tövbe de kabul etmek zorunda değil. Ama adam normal. Bizi ne yapmış? Ve bu adam tövbe söylemiş. Şimdi Mu'tezil'e göre mutlaka cehenneme Allah'ın onu zinadan sebep. Başka günahlar her şeymiş. Allah bir yerden affeder, ömrünü azap eder. Yuhazibü men yeşâ ve Dilediğine azap eder. Devine rahmet eder buyuruyor Kur'an. Dilediğine buyuruyor. Dilediğine. Sen, sen neye göre karar veriyorsun? Ama o da diyor ki Madem diyor bu zina etti, zinanın da Kur'an'da azabını Allah veiddetti, buna mutlaka azap eder. Edecekti ya. İşte bu işte vallahi Allah seni affetmeyecek şeyine ne farkı var? Nasıl Allah adını konuşuyorsun? Müşakhas bir kişi hakkında. Veyahut da neyse. Umumi de olsa konuşamazsın. Çünkü umumi kaidelere göre dilediğini azap eder. O zaman Mevla bunu affedebilir. Mevli Sünnet diyor ki, buna azap da edebilir. Buna efendim rahmet da edebilir, bunu mahfuret de edebilir. Peki o zaman, ama tabi azap tarafında biraz ağır basıyor. Çünkü bir fiil var, bir cinayet var, bir suç var, bir günah var. Allah'ın da bir tehdit var mesela, mesela. Ama bu taraftan bu adam e, namaz, abdest, oruç aç, çok ibadet yapmış. Günahta yapmamış. Şimdi Allah buna mutlaka cente sokar mı? Ya mutlaka cente sokar diyemezsin. Kabul eder, etmez, niyetini bir Ha buna mutlaka diyemezsin. Ama bunda da vadi gereği ...salih ameller işleyenlere müjde verdiği için o hat geri bunu cennet ümidi fazla yani bunu cennete girdirir diye bir ümit edilir. Ümit edilir. Bunun adına da azaba düşmesinden korkulur. Bu başka. Ama sen diyorsun vacip. Bununla diyor cennete sokması vacip. Nerede vacip var? Ahirette öyle durumlar olacak ki ki hadislerden anlaşıldığına göre... say hadislerden anlaşıldığına göre dün gece rüyada görmeme gerek yok bunu. Say hadisler var orada da. Efendim büyük günah sahibi... Tevbesiz de öldüğü halde başka bir yerden Allah'a razı ettiğinden cennete girmiş. E, gü günah görükmeyen, kebar günah görükmeyen, namaz ibadeti görüken cehenneme gitmiş. Ha bu kafir münafık konuşmuyoruz. Orada zaten belli yani. Ebedi gider o. Onu ebediydi konuşmuyoruz. Kısmi yani muhakkak. Git, git, git. Bu öyle girer çıkar, oradan girer çıkar. Ha, cehenneme giren çıkma şeyi zaten söz konusu Müslümanlara. Tabi, cennete girenin bir daha çıkma söz konusu değil. Onu konuşmuyorum. Hal böyle olunca el i sünnet ve cemaatin itikadı, bugünkü dersin hülasası, deminden beri anlatıyorsun, anlatıyorsun, diyorsun ki Allah bizi yarattı, lütfetti, keremetti, şöyle yaptı, böyle yaptı. E niye bunu anlatıyorsun? Bu zaten itikatta ne alakası var? Siz şimdi orayı anlamadınız. Dersin başından beri getirdik, getirdik, getirdik. Ya hep bizim bildiğimiz şeyleri anlatıyorsun, sohbet yapıyorsun. E, sohbet yapmıyorum. İmam Gazali'nin kitabının itikat kitabının metnini okuyorum. E, tamam da hoca ben İmam Gazali bu konular nedir yani? Allah bize nimet vermiş. E, ibadet yaptır. Bu yaratmış. E herkes bile. Bunun itikatla ne alakası var? İtikatla şu alakası var. Allah Teala bütün bunları kendi lütfuyla yaptığının fezlekesine yani bunun neticesine geldiğimiz zaman itikadımızla ne ilgilendirdi bizi? Allah'a hiçbir şeyi yapmak Vacip olmaz. Allah hiçbir şey yapmak zorunda kalmaz. Hiçbir kulun Allah'tan alacağı yoktur. Hiçbir nimet vermesi, ikramda bulunması, cennet, dünya nimeti, ahiret nimeti vermesi, seni Allah Teala zorundan dolayı, bir sebepten dolayı, bir vacibiyetten dolayı, bir vefa borcundan da bir borcu yok kimseye. Hepsi vaat etmiş, kendi söz vermiş, lütfetmiş, kereme etmiş, kimse hak etmeden bunları vermiş. İtikad meselesi budur. Burada mutezileden ayrıldığımız noktada budur. iyilik yapana sevap vermek zorunda. Kötülük yapana azap etmek zorunda. Yok öyle bir şey diyor yani. Mutezileye diyor. Ey Müslüman sen de cahillik etme. Tamam mı? Biz namaz kılıyoruz. Tabii bize yemek verecek gibi manyak mayak laflar sarf etme. On sonra biz ibadet ehliyiz. Şudur budur. Bunlara baksana barda pavyonunda sabaha kadar içki fışki zina bilmem ne. Tabii bunlar cehennem bence Ben cedir. sakın böyle laflar etme. E beni mi cehenneme sokacak yani? Sakın böyle laflar konuşma. E bunu onu cennete girdirecek bu şerefsizlik falan. Sakın böyle hitaplarda bulunma. İman tehlikesine girecek laflar edersin. İman tehlikesine gidecek elfazı küfre girersin. Allah adına hüküm verme. Allah'a hiçbir şey vacip değil. Bu noktaya işi getirmesem değil mi? Değil mi? Anlatıyor. anlatıyor. İmamın kız halini anlatıyor. Allah çok lütuf sahibi, kerem sahibi bize şöyle iyiliği var böyle iyiliği var. Ya e bunun itikatta ne alakası var? Anladın mı şimdi itikatta ne alakası var? Sonunu bağlamasam dersi mecbur uzatıyorsun. Sonunu bağlamasam adam diyor ki Allah hoca da bugün itikat dersini yaptı ama Allah'ın nimetlerini anlattı. Esasen onu anlatmamış şimdi değil mi? Sonunda anladın yani dank etti. O Mutezile ve ile bu Hasan Arinin tartışmasındaki öyle bir hikmetli ilim var ki orada buradan ne çıkıyor? Ne bir sabii beni niye erken öldürdün soramaz. Ne bir efendim kafir beni niye Müslüman etmedin soramaz. E efendim, ne bir Müslüman beni niye öbürün kadar âlim etmen soramaz. Ne bir veli ben daha fazla ibadet ettim bu adam benden az ibadet etti beni niye onun altına koydun o bende şey çıkın? soramaz. Soramaz. Kimse bir şey soramaz. La yus'elu Yaptığından sorumlu tutulamaz. Fümüs elun. Niye? Sorabilmesi için. Babasının evinden bir şey getirmesi lazım, şirkette hissesi olması lazım, yüzde bir hissen bile olsa sorarsın hesap. Şirkette hissen yok, kendi yaratılışında da ortaklığın yok, göklerin yerlerinin yaratılışında da ortaklığın yok, cennet cehennemin hılkatinde de ortaklığın yok. Mülk, mülkünde konuşmuyorsun, mülkün yok. E tolu neyi soruyorsun? Bir şeyde hakkın olmayan yerde nasıl konuştururlar seni yani? Dünyada bile hakkın olmayan yerde konuşturuyorlar mı? Hissen olmayan yerde hadi git. Kim tutar orada? Mahkemeye versen hakim kabul eder mi savcı? Sen burada neye tealluk ederek bunu konuşuyorsun? Arkadaşa haksızlık yapılıyor da ben de bunu gördüm de suç duyurusunda bulunarım. Hadi git. Hangi davayı savcı kabul eder ya? Arkadaşa haksızlık yapılıyormuş. Sana ne? O şirkette kendi hissesi olan kendi gelsin açsın davayı. Allah'ın yaratışında, kimsenin efalinde, sıfatlarında, fiillerinde, yaptığı işlerde ortağı yok ki. O zaman ortağı olmayan ne koşar? Kimseye de bir şey yapmak zorunda değil. Fazlu keremiyle itaat edenlere sevap vaat etmiş. Adalete, hikmeti gereği inkar eden, isadenlere azapla vaid etmiş. Bunları şahıslarda uygulamaya gelince Hangi şahısta hangisini uygular uygulamaz Kendi bilir Bir tek bildiğimiz imansız öleni Cennete sokmayacağıdır Çünkü neden onu da Kendi beyan etmiş Geri kalan kafirlerin hepsini de cehenneme Atacağı onu da kesin Konuşamayız neden Cennete girmeyeceği kesin Cehenneme atacağında fetret ehli Midir peygamber Ulaşmış mı kitap ulaşmış mı Rasul ulaşmış mı? Tebliğ ulaşmış mı? Çünkü fetret ehli genel manada eşariye göre necat el kurtulur. Fetret ehli. E maturi diye göre kurtulamaz. Fakat orada sorunlar var bazı. İmam-ı Rabbani burada orta bir yol bulmuş. Kul haklarından birbirinden sıyrıldıktan sonra hayvanlar gibi toprak olurlar. Çünkü neden? İmam ve amelesi hali olmadığında da cennete giremezler. Ama Eşari'yi cennete girecekleri. Bu da eli i sünnet görüşüdür. Onun için kafir ölen hakkında da ne konuşamıyoruz? Toptancı bir yaklaşım yapamıyoruz. Şu anda tabii dünyada hiç İslam kendisine ulaşmamış bir kafir var mı yok mu? Şimdi o konuyu ayrı bir şey. İmam Şafii Efendimiz'den 200 sene sonra gelmiş. Hala İslam'ın hiç ulaşmadığı yerler var diyor. E şu anda da oluyor. Ve 10 sene olmadı haberlerde şurada burada. Afrika'da bir kabile e, rastlandı. Dünya toplumlarından hiçbiriyle bugüne kadar hiçbir ilişki kurmayan bir topluma rastlandı. 10-15 sene evvelki haberlerde ben bunu dinledim ve okudum. Dolayısıyla yani İmam Şafi 200 sene sonra biz geldik 1442 sene sonra. Fark etmez. Şu anda da bir insana davet ve tebliğ ulaşmamışsa fetrede eri hükmünde olur. Anladın mı? Onun için toptancı hükümler belli... Ama münferide indiğin zaman, müşakhasa indiğin zaman, ha iman edip Amef-i Salih'de ne cennetliktir? İnkar edip isyan edenler cehennemliktir. Bunlar kaide-i külliyeler. Ama müşakhasa indiğin zaman, o zaman bu adam da iman etti Amef-i Salih dedi, direkt cennete gider. O adam için özel konuşamaz. Ha bu adam inkar etti, isyan etti, özel konuşamaz. Neden? İnkar ettiyse İslam kendisine ulaştığı halde o tamam. Ama İslam kendisine ulaşmama durumu ayrı. Orada da son nefese kadar iman eder mi etmez mi? Onun için onun da kararını sen veremezsin. Sen kafir ölüsün o Müslüman ölebilir. Bunlar da yaşanmıştır. Örnekleri vardır. Çok olmasa da. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Kayde ekseri, külli kayde budur. Ama müstesnaları vardır. Müslüman yaşayıp, alâ evliya yaşayıp kafir ölen vardır. Velham ibn gibi, Bers-i gibi. Bu taraftan da Efendim ki e, önümüzdeki perşembede bunun çok bir örneği var. Hristiyan bir kıza aşık olup da kafir ölen bir alimin durumu var. Bu önümüzdeki perşembede o dersin sırası oraya gelmişti. Dolayısıyla bu da var. Ama e, efendim inkar ve isyan içinde yaşayıp da imanlı ölen e, hatta veli olan. Bu örneği var. E ne gibi? Firavun'un sihirbazları. Sabah geldiler Musa Aleyhisselam'a karşı büyü yapma. Öğlenden sonra, sonra ''Amen ya Rabbi'l Alemin'' dediler. İkindiden sonra Firavun onları astı. Rivatine göre konuşuyorum. Asdlarını zaten Kur'an'da söylüyor. İkindiden sonra adamlar sahabe-i kiram olarak şehit oldular. Resulullah Efendimiz diyor. Miras gecesi cennette onların seslerini işitti. Sabahın kafir, sahir, büyücü ve Allah'ın peygamberine karşı gelmiş. İkindiden sonra şehit ve sahabe. O zaman müşahhas kimseler hakkında hüküm vermiyoruz. Külli kaideleri belli İslamiyetin. Ama hiçbirinde de Allah'a hiçbir şey vacip değil. Muhtezile burada. Zaten sustu. Ebn-i Asyaşar'ı genç bir talebeydi. O zaman dedi, kafirler cehennemden bağırır, sen ne cevap vereceksin Allah adına, ne konuşuyorsun yani muhtezile olarak. Deyince, koca muhtezilerini kuran e, adamlar sustu. Çünkü neden? Batıl, susmaya mahkumdur. Delili yok. Çünkü allah Teala ben mesul değilim bir şeyden diyor. Sen gücünüm haciptir. gücünü yetmeyeceği kuluna teklif edemez. Şamana Rabbena ve la tuhammilna ma la taaqata lana bi'amener resul. Ya Rabb gücümüz yetmeyeceği bir şeyi bize bize yükleme. E demek ki yükleme yüklese de kimse bir şey ona soramaz. Eğer bölümse olmasaydı hiç Amenener Resul'deki en meşhur duada ya Rabbi gücümüzün yetmeyeceği bir şeyi bize yükleme. Boş bir dua yapalım mı Kur'an'da? Manasız bir dua yapalım demek ki senin gücünün yetmeyeceği bir şeyi de sana yüklese Ve sen bunu da taşıyamasan sana da bundan azap ederim dese yine zulüm olmaz. Çünkü Allah hakkında mesul değil. Ha sen bunu iste diyor benden. Yapmayacağına karanti verdiği bir şeyi. Sen yine benden bunu iste diye dua ettirmesi abes olur yani. Bu normal bir hocanın duahanın arada geçen fuzuli kelamlarından değil ki Kur'an'daki dua bu. Öğretmiş bize. Arşın altındaki hazineden gelmiş Amel'in Resulü yani. O zaman gücümüz yetmeyeceği teklifleri, emir neyleri, durumları yükleme bize. Sen duanı yap. Talebini yap, muracatını yap. Yoksa zaten onu yapamaz. Zaten benim gücümün yetmeyeceği şeyi bana yüklersen hesap soramaz. Böyle konuşma Allah hakkında. Allah hakkında böyle konuşma. Sen dua yap yani. Hidayet iste, dalalattan Allah'a sığın. Bak kaldıramayacağım beladan sığın. Afiyet iste, imtihan isteme. ...ben imtihan et, işte kazanırım. Böyle hareketler yapma. Ne zaman mı? Yani evli Allah'tan birisi böyle bir şey... E, ...sekir halinde... ...yaptı yani mübarek zat. Yani öyle bir seviyorum ki seni istediğin gibi imtihan et falan. Böyle bir şey ağzından çıktı yani. Hakikaten muhabbet makamındaydı. Fakat onun bir idrar sıkışması Mevla ona verdi. Öyle bir idrar sıkışması, miktar yapamıyor. O patlayacak hale geldi. Öyle zorlanıyor. Yani, Adını da söylemiştim bir sohbette. Ondan sonra sonra giderdi çocukları Bağdat'ta çocukları toplardı. Bu sahtekar amcanıza işte bana işte kezzap deyin, sahtekar yalancı deyin bilmem ne. Çocuklara kendisine böyle hakaret ettirirdi. Bundan da zevk alırdı. Neden? Yani aşk davasında Allah'a sevgili şeyinde yani haddini aşan bir şey oldu yani muhabbetten yani. Beni istediğin gibi imtihan et, kes doğra ben sana kurban olayım falan ama işte bir idrar sıkışması, şeyin de beşeriyet durumu... Dayanılacak bir şey değil yani idrar yapamamak. Patlarsın ya. Yani. Böyle de ki e, kezzap amcanıza yani sahtekar amcanıza işte dua edin yavrularım, mavrularım onlara yalvarırdı. Dua isterdi sıbyanlardan, sokaktaki çocuklardan delilere giderdi falan. Böyle evliya olan reislerinden, Cüneydi Bağdadi döneminin en büyük velilerindendi bu zat. E onun için yani fekife... فَكَيْفَ شِيْتَ فَمْتَحِنِّي İstediğin gibi beni imtihan et falan. Büyük de konuşmamak lazım. Allah'a sığınmak lazım. Yaratan o, yaşatan o. Bütün nimetler ondan. Rabbim Fazbu Kerem'le bizlere ehli sünnet ve cemaat itikadı üzere sabit kadem eylesin. Kalplerimizi bu yönde istikrara muvaffak eylesin. Kaymaktan, caymaktan, şüphelere, vesveselere kapılmaktan, ehli sünnet itikadından, kıl kadar ayrılmaktan muhafaza eylesin. Bu dersi dinleyin ve dinletin. Bu ders önemliydi. İtikadi yönden ve muamelat ahlak muasheret insanlara bakış tarzı konularında size Ehl-i Sünnet'in görüşü ve Ehl-i Sünnet hakkında çok ilimler verir. Verecek bir derstir. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve âli ve sahbiye selleme teslimen kesiran. Elhamdülillahi rabbil âlemîn.